her şey ben çocukken oldu. Savaşın üçüncü yılıydı. Uzaklarda bir, hepimiz bir obadan geliyorduk. Köyde ırmak boyunca uzanan Aralskaya sokağında oturan herkes aynı soyun torunlarıydı. Kolhoza katıldığımızdan kısa bir süre sonra küçük evin erkeği ölmüş, dul karısıyla iki küçük oğlanı bırakmış geriye. O sıralar köyde hala geçerli olan eski oba geleneğine göre, Oğul sahibi dul kadınlar Topluluktan ayrılmazlarmış Babamın kadınla evlenmesi Kararlaştırılmış Ölen adamın en yakın akrabası olduğu için Atalarımıza saygı duyan Babam bu görevi yerine getirmiş İkinci ailemiz böyle Kurulmuş işte Küçük evin kendi toprağı Kendi hayvanları vardı Ama gerçekte bir arada yaşıyorduk Küçük evde iki oğlumu Savaşa yollamıştı Çocukların büyüğü sadık Evlendikten kısa bir süre sonra gitmişti. Seyrek olmasına rağmen ikisinden de mektup alıyorduk. Böylece iki kişi kalmıştı küçük evde. Kiciapa yani küçük ana dediğim kadın bir de gelini Sadık'ın karısı. İkisi de sabahtan akşama kadar kolhozda çalışırlardı. Küçük anam iyi, saygılı, uysaldı. Hendek kazmada olsun, tarla sulamada olsun, gençlerden geri kalmazdı. Kader hamarat bir gelin vermişti ona. Cemile tam ona yakışır bir kızdı. Yılmak nedir bilmezdi, canlıydı, dipdiriydi. Cemileyi severdim. O da beni severdi. Yakın arkadaştık ama birbirimizi ilk adlarımızla çağıramıyorduk. Ayrı ailelerden gelseydik hiç çekinmez. Cemile derdim ona. Ama ağabeyimin karısı olduğu için ben ona yenge, o da bana kiçine bala, yani küçük çocuk demek zorundaydık. Küçük değildim, yaşlarımız arasında pek az fark vardı. Köylerimizin geleneği bunu gerektiriyordu. Gelinler, kocalarının küçük kardeşlerine kiçine bala derlerdi. Anam iki evin işine de bakardı. Kız kardeşim yardım ederdi ona örgülü saçlarını hep iple bağlayan tatlı bir kızdı. O güç yıllarda nasıl çalıştığını hiç unutamam. İki evin kuzularını, buzağlarını otluğa götüren oydu, yakmak için tezek ve çalı çırpı toplayan oydu. Cephedeki oğullarından haber alamayan anamın kara düşüncelerini dağıtan, yalnız günlerini ışıtan oydu, kalkık burunlu kardeşimdi. Büyük ailemiz dirlik içinde yaşamasını anama borçluydu. İki evi de o çekip çevirirdi. Göçebe dedelerimizin yanına geldiğinde gencecik bir kızmış. İki aileyi kimseye haksızlık etmeden yöneterek onların anısına bir çeşit saygı gösteriyordu. Akıllılığından, hakseverliğinden, hamaratlığından ötürü bütün köy halkının saygısını kazanmıştı. Evi yöneten oydu. İşin aslında köylülerin hiçbiri ailenin başı saymazdı babamı. Ah, ustaya gitme, o sadece kendi baltasının dilinden anlar. Her şeyin başı koca ana. Bir şey danışacaksan ona danış, derlerdi. Küçük olmasına küçüktüm. Ama abilerim savaşa gittikleri için benim de sözüm geçerdi ailede. Çoğu kere iki ailenin bir başı diye takılırlardı bana, bazen de ciddi ciddiyi, Evin erkeğinin ben olduğumu söylerlerdi. Doğrusu gurur duyardım bundan. dedim bir sorumluluk duygusuna kapılırdım. Anam da isterdi sorumluluk duymamı. Günlerini rende rendelemekle, tahta kesmekle geçiren babam gibi olmayayım, akıllı, tutkulu bir çiftçi olayım isterdi. Neyse, arabamı bir söğüdün gölgesine çektim. Dizginleri gevşettim. Havluya giderken bizim küme başkanı Orozmat'ı gördüm. At sırtındaydı koltuk değneğini eğere bağlamıştı yine anam yanında duruyordu onun tartışıyorlardı yaklaşınca anamın sözlerini duydum olmaz Allah korkusu yok mu sende kadınların arabaya çuvalı yüklemesi duyulmuş şey mi olmaz yiğidim bırak gelini mi şimdiye kadar nasıl çalıştıysa yine öyle çalışsın benim zaten çalışmaktan güneşi gördüğüm yok sen ne bakalım bir evin içindeki iki evi çekip çevirmek nasıl oluyormuş. İyi ki kızım büyüdü de arada bir el uzatabiliyor bana. Bir haftadır sırtımın ağrısından belimi doğrultamıyorum. Her yanım keçe gibi oldu. Şu mısırlara bak susuzluktan kuruyorlar. Konuşurken başörtüsünün ucunu yakasının altına sokuyordu boyuna. Öfkelenince hep öyle yapardı. Orozmat öne eğilerek anlamıyor musun diye bağırdı. Bacağımda şu kütük yerine doğru dürüst bir ayak olsaydı sana gelir miydim? Kendim yüklerdim çuvalları. Atları da kendim kırbaçlardım eskisi gibi. Biliyorum, kadın işi değil bu ama erkeği nereden bulayım? İşte onun için askerlerin karılarını çağırıyoruz ya. Gelinini bırakmazsan kolhoz başkanı benim tepeme biner. Askerler ekmek ister, zaten planı uygulayamıyoruz. Anlasana. Kırbacımı yerde sürüyerek yanlarına vardım. Küme başkanı beni görünce gülümsedi. Aklına bir şey gelmişti anlaşılan. Gelinini o kadar düşünüyorsan, keçine balası ona göz kulak olur. Beni gösterdi keyifle. Hiç korkma, Seyit koca adam sayılır artık. Ekmeğimizi onun gibileri sağlıyor. Bizi düzlüğe de onlar çıkaracaklar. Anam dinlemedi bile onu. Üstüme yürüyerek, şu haline bak, serseri, diye bağırdı. Saçın yeleğe dönmüş. ''Baban da ne babaymış ya, oğlunun saçını bile kesmeye vakti yok.'' Orozmat, ''İyi öyleyse, bugün evde kalıp saçını kestirsin.'' dedi. ''Seyit, bugün burada kalır, atlara bir araba veririz. Birlikte çalışırsınız. Ama ondan seni sorumlu tutuyorum. Artık canın sıkılmasın Bay Biçe.'' Seyit gelinine göz kulak olur. ''Hem daniyarı da yollarım. Tanırsın, sessiz sedasız bir oğlandır. Askerden yeni geldi.'' Ekin'i üçü taşırlar istasyona, gelinine de kimse dokunamaz. Yalan mı? Sen ne dersin Seyit? Cemile'yi sürücü yapalım diyoruz, anan yanaşmıyor. Artık ananın gönlünü etmek sana düşer. Orozmatın övgüsünden hoşlanmıştım, koca adam yerine koymuştu beni. Hem istasyona Cemile'yle gitmek güzel olacaktı doğrusu. Ciddi ciddi kaşlarımı çatarak anama döndüm. Ne olacak Cemile'ye? Kurt mu kapacak? Kırk yıllık sürücü gibi dişlerimin arasından tükürüp önemli biriymişim gibi yürüdüm. Kırbacımı da yere sürüyordum hala. Anam şaşkınlıkla, şuna bakın diye bağırdı. Hoşlanmasına hoşlanmıştı davranışımdan ama söylemeden edemedi. Kurda kuzuya aklın mı erer senin? Onun aklı ermez de kimin erer? dedi orozmat. Seyit iki ailenin bir başı göğsün kabarsın. Anamın yine direneceğinden korkuyordu. ''Nerede?'' ''Seyit daha çocuk ama çocukluğuna bakmaz gece gündüz çalışır. Yiğitlerimizin nerede olduğunu Allah bilir. Evlerimiz terk edilmiş konak yerlerine döndü.'' Oradan uzaklaştığım için anamın bütün sözlerini duyamadım. Ardımda bir toz bulutu kaldırarak evin köşesini döndüm. Kapıya yöneldim. Bu arada kardeşimin gülümsemesini bile karşılıksız bıraktım. Abluya çökmüş tezek yapıyordu. Kapının oraya varınca çömeldim. Testiden su alıp ellerimi yıkadım. Odaya girdim sonra. Bir tas ayran içtim. Bir tas ayran da pencerenin önüne koyup içine ekmek doğradım. Anamla Orozmat avludaydılar hala. Artık tartışmıyorlar, alçak sesle bir şeyler konuşuyorlardı. Abilerimin sözü ne ediyorlardı herhalde? Anam yeniyle gözlerini siliyor, Orozmat'ın her dediğine baş sallıyordu. Besbelli, Orozmat anamı avutmaya çalışıyordu. Uzaklara, ağaçların tepelerine bakıyordu anam. Sanki oralarda bir yerde oğullarını görecekti. Benim tasalı anacığım, Orozmat'ın isteğini galiba kabullendi. Küme başkanı amacına ulaşmıştı. Keyifle atını kırbaçladı, çekti gitti. Bunun neye varacağını o anda ne anam biliyordu ne de ben. Cemile'nin iki atlı bir arabayı rahatça kullanacağından hiç kuşkum yoktu. Atların huyundan anlardı. Baki eğirli bir at bakıcısının kızıydı çünkü. Sadık da at bakıcısıydı. Söylendiğine göre bahar yarışlarında Cemile'yi geçememiş Sadık. Bu yüzden de onu kaçırmış. Ama başka söylentiler de vardı. Cemile ile Sadık birbirlerine sevdalanmışlar. Evlilikleri dört ay sürmüştü sadece. Sonra savaş çıkmış, Sadığı askere çağırmışlardı. Niye bilmiyorum, belki de babasının tek çocuğu, hem oğlu hem kızı olduğu, küçük yaştan atlarla uğraşmaya alıştığı için erkeksi bir hava vardı Cemile'de. Bir erkek sertliği, bir erkek kabalığı vardı. Erkek gibi de kıyasıya çalışırdı. Öteki kadınlarla iyi geçinirdi ama biri haksız yere kendine yüklenirse altta kalmazdı. Bazı kadınlardan birini saçlarından tutup sürdüğü bile olurdu. Komşular gelip yakınırlardı. ''Ne biçim gelininiz var? Şunun şurasında geleli kaç gün oldu? Her şeye burnunu sokuyor. Ne saygı biliyor, ne utanma.'' Anam, ''İyi ki öyle.'' diye cevap verirdi. ''Benim gelinim her şeyi adamın yüzüne söyler, arkasından konuşmaz. Bir de kendi kızlarınıza bakın. Görünüşte hepsi erdemli. Ama çürük yumurtaya benzer erdem. Dışı güzeldir, pırıl pırıldır. Bir de içini kokla bakalım.'' Babamla küçük adam... Cemile'ye hiç de kaynana kaynata gibi sert davranmıyorlardı Seviyorlardı onu Tek istekleri Cemile'nin bir Allah'a bir de kocasına inanmasıydı Onları anlıyordum Dört oğullarını savaşa yolladıkları için iki evin bir gelini Cemile'ye sımsıkı sarılmışlardı Üstüne titriyorlardı onun Ama kendi anamı anlamıyordum Birine sevgi gösterecek kadın değildi anam Sertti, huysuzdu kendi kafasının dikine gider, kimseyi dinlemez, ne biliyorsa onu yapardı. Sözün gelişi, baharda havalar ısınmaya başlayınca, babamın gençlik yıllarında yapmış olduğu çadırı kurar, katır tırnağı yakarak tütsülerdi. Bizi de hamarat insanlar olarak yetiştirmişti. Büyüklerimize saygı göstermemizi, her isteğine boyun eğmemizi isterdi. Cemile, öteki gelinlere pek benzemiyordu. Doğru, büyükleri sayardı saymasına ama ezilmezdi de. Öteki gelinler gibi kimsenin arkasından konuşmazdı. Düşündüğünü hiç çekinmez, açık açık söylerdi. Anam desteklerdi onu. Son söz anamdaydı. Galiba Cemile'yi açık yürekliliği ve hakseverliğinden ötürü kendisiyle bir tutuyor, onun ileride aileye yaraşır bir baybiçe olabileceğini düşünüyordu. Sık sık, Allah'a dua et kızım, iyi bir aileye düştün, derdi. Talihim varmış. ''Kadının mutluluğu çocuk doğurmak, kalabalık bir evde yaşamaktır. Allah'a şükür, bir eksiğimiz yok. Nemiz varsa sizlere kalacak. Onurunla yaşarsan mutlu olursun. Unutma bunu.'' Ama Cemile, bir bakımdan iki kaynanasını da tedirgin ediyordu. Çok şendi. Hala çocuktu sanki. Durup dururken gülmeye başlardı. İşten dönerken de ağır ağır yürümez... Arkın üstünden atlayıp koşa koşa avluya dalar, Kaynanalarına sarılır, onları öper öperdi. Cemile türkü söylemeyi severdi. Büyüklerinin yanındayken bile hiç çekinmez, Türkü mırıldanırdı hep. Köyümüzde gelinlerin böyle davranması olacak şey değildi tabii. Ama iki kaynana da Cemile'nin zamanla durulacağını söyleyerek ses çıkarmazlardı. Gençliklerinde kendileri de öyle yapmamışlar mıydı? Bana kalırsa dünyada Cemile'den iyisi yoktu. Birlikte eğlenir, avluda koşmaca oynar, boyuna gülerdik. Cemile çok güzeldi. Uzun boyluydu, incecikti. Düzgün saçlarını sıkı örer, boynunun iki yanından sarkıtırdı. Beyaz yazmasını bağlardı başına. Esmer tenine o beyaz yazma nasıl da yakışırdı. Gülümsediği zaman simsiyah, badem gibi gözleri ışıl ışıl olurdu. Bir sevda türküsüne başlamaya görsün, sevdayla tutuşurdu gözleri. Köyün yiğitleri, hele cepheden dönenler, onu görünce büyülenirlerdi sanki. Gözümden kaçmazdı. Cemile herkese takılmayı severdi. Ama karşısındaki biraz ileri giderse ağzının payını verirdi. Pek hoşlanmazdım bundan. Çocuklar ablalarını nasıl kıskanırsa, ben de Cemile'yi öyle kıskanırdım. Yanında bir delikanlı görsem hemen araya girerdim. Şöyle bir kabarır, ters ters bakardım delikanlıya. Yavaş gel, o benim ağabeyimin karısı. Sahipsiz belleme, der gibi. Böyle durumlarda lafa karışır, karşımdakini alaya almak isterdim. Beceremeyince süngüm düşerdi, küskün küskün bir yana çekilirdim. Delikanlılar gülmekten kırılırlardı. Şuna bak, kız herhalde yengesi olacak. Allah Allah. Sahi, yengesi mi acep? Kendimi tutmaya çalışırdım. Kulaklarım kor kesilir, gözlerim dolardı. Ama Cemile, yengem, beni anlardı. Yüreğinden kopan kahkahaları bastırır, ciddi bir havaya bürünürdü hemen. Sonra da bir güzel haşlardı delikanlıları. Ne yani? Evli baklı kadınların işi yok da sizinle mi kırıştıracak? Belki sizin orada adet öyledir ama bizim kitabımızda yoktu bu. Gel kiçine bala, sen onlara kulak asma. Sonra başını geriye atar, çalımlı çalımlı yürür giderdi. Yolda kendi kendine gülümsediğini görürdüm. O işte hem tedirginlik hem de bir çeşit sevinç vardı. Belki de sersem çocuk, canım isterse beni kim tutabilir sanki? ''Bütün aile karşıma çıksa yine bildiğimi okurum.'' Diye düşünürdü. Susardım. Hiç konuşmazdım. Evet, kıskanıyordum Cemile'yi. Ona tapıyordum. gengem olduğu için, güzel olduğu için, Kimseye aldırmadığı için gurur duyuyordum. Dosttuk. Birbirimizden saklımız gizlimiz yoktu. Savaş sırasında köyde pek az erkek kalmıştı. Bunu fırsat bilen bazı gençler küstahça davranıyor, Kadınları hor görüyorlardı. ''Ne diye peşlerinden koşacaksın, elini sallasan ellisi.'' diyorlardı sanki. Bir keresinde ot biçerken, uzak akrabamız Osman, Cemile'ye sataşmaya kalktı. Bütün kadınların kendisine tutkun olduğunu sananlardandı Osman. Cemile onu elinin tersiyle itti. Gölgesinde dinlendiği saman yığınının altından kalktı. ''Rahat bırak beni.'' dedi öfkeyle. ''Senin gibi aygırlardan da başka şey beklenmez ya.'' Osman, saman yığınının altında kala kaldı. Nemli dudaklarını büzerek, ''Kedi erişemediği ciğere pis dermiş.'' diye söylendi. ''Ne diye ağara satıyorsun kendini? Aslında için gidiyor.'' Cemile hırsla döndü. ''Gidiyorsa gidiyor. İşim kalmadı da sana mı yüz vereceğim?'' ''Yüz yıl dul kalırım da senin gibilerin suratına bile tükürmem. Midemi bulandırıyorsun.'' ''Savaş olmasaydı kimse selam bile vermezdi sana.'' Osman sırıtarak ''İyi ya işte, savaştayız. Kocanın kamçısını yemediğin için kuduruyorsun.'' dedi. ''Ah benim karım olacaktın ki sen, başka türlü konuşurdum.'' Cemile az kalsın üstüne atılacaktı onun ama değmez diye cevap vermedi. Kinle bakıyordu Osman'a. Teksintiyle tükürerek yabasını aldı. Oradan uzaklaştı. Saman yığınının ardında bir arabadaydım. Cemile beni görür görmez yolunu değiştirdi. Anlamıştı içimden geçenleri. Sanki o değil de ben aşağılanmıştım. Öyle bir duygu vardı içimde. Canım sıkılmıştı. Cemile'yi azarladım. Onun gibilere niye yüz veriyorsun? Bunlarla konuşmaya bile değmez. Cemile gün boyunca bir yağmur bulutu gibi sıkıntılıydı. Ağzını açıp tek kelime söylemedi. Gülmedi de. Arabamı sürüp yanına yaklaştım. Yabasını bir saman yığınına sapladı. Kaldırdığı samanı yüzünün önünde tutuyordu. Acısını gizlemek istiyordu sanki. Hiç durmuyor, boyuna çalışıyordu. Arabayı çabucak doldurdu. Uzaklaşırken dönüp ardıma baktım. Yabasının sapına dayanmış, düşünüyordu. Ansızın ilkilip işine koyuldu yine. Son arabayı da yükledikten sonra uzun uzun güneşin batışını seyretti. Başka her şeyi unutmuştu dünyada. Orada ırmağın ötesinde, kazak bozkırının sonunda hasat güneşi bir tandır gibi alev alevdi. Dağınık bulutları kızartarak, alaca karanlığın gölgelerine bürünmüş mor bozkıra son ışıklarını saçarak ağır ağır batıyordu. Cemile, bir mucizeye tanık oluyormuş gibi hayranlıkla seyretti güneşin batışını. Yüzü ışıl ışıldı. Aralık dudaklarında bir çocuk gülümsemesi vardı. İşte o zaman hala dilimin ucundaki söylenmemiş azarları cevaplandırdı. Kaldığımız yerden konuşmaya devam etti. Artık düşünme onuk içine Bala. Sen ona bakma. Değmezsin. Güneşin solan ucunu seyrederek sustu. İçini çekti sonra. Düşünceli düşünceli. Osman gibileri insanın yüreğinden geçenleri ne bilir? Kimseler bilmez bunu. ''Belki de bunu bilecek tek adam bile yok dünyada.'' diye ekledi. Ben tam atları çeviriyordum ki Cemile koşa koşa kadınların yanına gitti. Gülüşmeye başladılar. Ansızın nasıl değişivermişti. Aklım mermedi. Belki güneşin batışı rahatlatmıştı onu. Belki de bütün gün çalışmak mutlu kılmıştı. Arabada oturup Cemile'ye baktım. Başından beyaz yazmasını çıkarıp biçilmiş gölgeli çayırda bir kızın ardından seyirtiyordu. İki yana açmıştı kollarını, rüzgar eteğini sapırıyordu. İçimdeki bütün sıkıntılar uçup gitti ansızın. ''Osman serserisinden bize ne?'' Atları kırbaçlayarak de diye bağırdım. O gün küme başkanının sözünü dinledim. Babamın eve gelip saçlarımı kesmesini bekledim. Bu arada oturup abim Sadık'ın mektubuna cevap yazdım. Bu işin bile belirli kuralları vardı.'' Kardeşlerim mektuplarını babama yazarlardı. Postacı zarfı anama verirdi. Onları okumak, cevaplandırmaksa benim görevimdi. Daha zarfı açmadan, Sadık'ın neler yazdığını kelimesi kelimesine bilirdim. Mektupları, bir sürünün koyunları gibi birbirlerine benzerdi hep. Sadık, hepimize sağlık dileyerek başlardı mektubuna. Sonra şöyle derdi. Bu mektubumu, Mis kokulu yemyeşil Talas'ta oturan akrabalarıma saygıdeğer büyüğüm babam Yolcu baya postayla göndermekteyim. Sonra anama, anasına, hepimize sırayla selam ederdi. Arkadan köyün ak sakalların yakın akrabalarımızın sağlıklarını sorar, sanki aceleyle eklenmiş bir cümleyle mektubunu bitirirdi. Karım Cemile'ye de selam ederim. Tabii anası babası hayattaysa Köy ak sakallarla, hısım akrabayla doluysa, önce karısına selam edemez insan, hele mektup, hiç yazamaz. Yalnız sadık değil, aklı başında herkes böyle yapardı. Yerleşmiş bir gelenekti bu. Tartışma götürmezdi. İyi olup olmadığını düşünmezdik bile. Hem ne önemi vardı zaten. Uzun zamandır yolu gözlenen mektup, ortalığa mutluluk saçardı. Anam birkaç kere okuturdu mektubu. Sonra kağıdı nasırlı ellerine alır, Uşup gidecek bir kuşmuş gibi dikkatle tutar, sert parmaklarıyla üçgen biçiminde katlardı. Gözyaşları içinde titreyerek, ''Ah yavrucuklarım, mektuplarınızı muska gibi saklayacağız.'' derdi. Anasının, babasının, akrabalarının nasıl olduğunu soruyor. ''Nasıl olacağız? Bize ne olacak? Köyümüzdeyiz işte. Asıl siz nasılsınız? Arada bir iki satır yazıp sağlığınızı bildirin. Yeter. Başka bir şey istediğimiz yok.'' Anam uzun uzun bakardı kağıda. Sonra mektubu küçük bir meşin keseye, öteki mektupların yanına koyar, sandığa kaldırırdı. Daha öncekiler gibi Sadık'ın bu mektubu da Saratov'dan postalanmıştı. Orada hastanedeydi Sadık. Allah'ın izniyle Güzden önce köye geleceğini yazıyordu. Aynı şeyi eski mektuplarında da yazmıştı. Kavuşacağımız günü hasretle bekliyorduk. Postacı geldiğinde Cemile evde olursa mektubu okunmasına izin verilirdi. Kağıdı daha eline alırken kızarırdı yengem. Satırları yutarcasına okur, okudukça omuzları çöker, yanaklarının kızartısı geçerdi. Kaşlarını çatardı. Son satırlara bakmazdı bile. Ödün çaldığı bir şeyi geri veriyormuşçasına mektubu soğuk soğuk anama uzatırdı. Anam gelinin halinden anlar, onu neşelendirmeye çalışırdı. Sandığı kilitlerken ne var derdi sevineceğine kederlendin sadece senin kocanı mı aldılar askere üzülen bir tek sen misin sanki bütün millet kana alıyor. herkes gibi katlanacaksın senden başka yalnız kalan kocasını özleyen yok mu ne kadar üzülürsen üzül sen sen ol üzüntünü kimseye belli etme kendine sakla Cemile bir şey demezdi ama kederli, inatçı yüreğiyle konuşurdu sanki. Ah anacığım, anlamıyorsun, anlamıyorsun. Evde kalmadım o gün, geceleri uyuduğum harman yerine gittim. Atları yonca tarlasına salıverecektim. Kolhoz başkanı, hayvanları orada otlatmamıza izin vermiyordu. Ama atlarımızın besili olmalarını istediğim için aldırmıyordum bile. Geniş endekte gözden ırak bir yer vardı. Üstelik gecenin karanlığında kim fark ederdi? O gece atları çözüp de otluğa götürdüğümde hendekte dört at daha gördüm. Öfkelendim tabii. İki atlı bir arabanın sürücüsü olarak öfkelenmeye de hakkım vardı doğrusu. Öteki atları hemen kovalamayı, benim otluğama giren o saygısıza iyi bir ders vermeyi kararlaştırdım. Ansızın Daniyar'ın iki atını tanıttım. Daniyar, o gün küme başkanının sözüne ettiği delikanlıydı. Ertesi sabahtan itibaren birlikte çalışacağımız için atlarına ilişmedim. Harman yerine döndüm. Daniyar oradaydı, arabasının tekerleklerini yağlamış, oku pekiştiriyordu. Daniyar, hendekteki atlar senin mi? diye sordum. Ağır ağır başını çevirdi. İkisi benim, ötekiler, onlar neydi adı? Cemile'nin. Yengen ne olur? Evet. Küme başkanı getirdi onları, göz kulak olmamı söyledi. ''Atları iyi ki kovalamamışım.'' Gece bastırdı. Dağlardan kopup gelen akşam rüzgarı dindi. Harman yerinde çıt yoktu şimdi. Daniyar bir saman yığınının altına yanıma uzandı. Bir süre sonra kalkıp ırmağa doğru yürüdü. Sırtı bana dönük elleri arkasında ırmak kıyısında durdu. Başını yana eğmişti. Uzun, incecik gövdesi ay ışığında baltayla yontulmuş gibi duruyordu. Suların sesini dinliyordu galiba... Gecenin sessizliğinde kayalardan akan ırmağın sesini. Kim bilir, belki de benim duymadığım sesler, fısıltılar geliyordu kulağına. Geceyi yine ırmak kıyısında geçirecek, diye düşündüm, gülümsedim. Daniyar, köyün yenilerindendi. Günün birinde, bir çocuk koşa koşa gelmiş, yaralı bir asker gördüğünü söylemişti. Kim olduğunu, nereden geldiğini bilmiyormuş. Ortalığı ne büyük bir heyecan sarmıştı. Cepheden bir dönen olsa... Köyde kim varsa yanına gider, elini sıkar, hısım akrabasını görüp görmediğini sorar, son haberleri öğrenmek isterdi. Bu keresinde öyle bir şamata koptu ki anlatılacak gibi değil. Herkes, kardeşim macaba yoksa eşkıyanın biri mi diye merak ediyordu. Orana atan köye koştu. Daniyar bizim köydenmiş meğer. Çocukken yetim kalmış. Tam üç yıl ev ev dolaşıp bakıldıktan sonra, Çakmak bozkırındaki kazakların yanına gitmiş. Ana tarafından akrabaları varmış kazaklar arasında. Köyde de kimi kimsesi olmadığı için unutulmuş. Köyden ayrıldıktan sonra ne yaptığını soranlara kaçamaklı cevaplar verirdi. Zor günler geçirmişti anlaşılan. Yetimliğin acı tasından içmişti. Hayat onu önüne katmış, bir taş gibi oradan oraya yuvarlamıştı. Uzun süre çakmak bataklıklarında koyun gütmüş, Biraz büyüyünce çölde hendek kazmış, devletin kurduğu yeni pamuk çiftliklerinde, Taşkent'teki Angren madenlerinde çalışmış, sonra da askere gitmişti. Köylüler, Daniyar'ın doğduğu yere dönüşünü sevinçle karşılamışlardı. ''Eh işte'' diyorlardı. Döndü, dolaştı, köyüne geldi. ''İçecek suyu varmış burada. Dilini de unutmamış. Ara sıra kazakça sözler de ediyor ama pekala konuşuyor.'' ''Masallardaki kıvrak tulpar bile sonunda kendi sürüsüne kavuşur.'' Diyordu aksakallar. ''Adam ana yurdunu, halkını yüreğinde taşır. İyi ki geldin. Hem bizi hem de atalarının canlarını sevindirdin. Allah'ın izniyle Almanların defterini dürüp huzur içinde yaşayacağız. Sen de herkes gibi bir yuva kurarsın. Senin ocağının da bacası tüter.'' Daniyar'ın soyunu sopunu iyice araştırdılar. Böylece, Köyümüzde yeni bir akraba Daniyar ortaya çıktı. Derken, Orozmat bu uzun boylu, topallayarak yürüyen, hafifçe kambur askeri tarlaya getirdi. Daniyar, sırtına kaputunu atmış, Orozmat'ın atına yetişmek için hızlı hızlı yürüyordu. Orozmat, kısacık kalmıştı onun yanında. Irmak kuşlarına benziyordu. Çocuklar onları yan yana görünce gülmeden edemediler. Daniyar'ın yarası daha iyileşmemişti. Bacağı da kas katıydı hala. Ekim biçemezdi. Biz çocukların yanına kıtma makinesine verdiler onu. Ne yalan söylemeli, pek hoşlanmamıştık Daniyar'dan. Bir kere bizimle senli benli olmuyordu. Pek az konuşuyordu. Konuştuğu zaman da bambaşka şeyler düşünüyor gibiydi. O düşünceli gözleriyle adamın yüzüne bakarken bile karşısındakini görüp görmediği anlaşılmıyordu. Herkes zavallı, onca dövüşten sonra kendine gelememiş diyordu. İşin garibi bu düşünceli hallerine rağmen hızlı çalışırdı, işinin ustasıydı. Çalışmasına bakan da neşeli biri sanırdı onu. Belki mutsuz çocukluğu duygularını, düşüncelerini gizlemeye öğretmişti ona. İçine kapanıklığı öğretmişti. Kim bilir, Daniyar'ın kenarları sert çizgilerle kaplı ince dudakları pek açılmazdı, gözleri hüzünlüydü, acılıydı. Yorgun yüzündeki tek canlılık belirtisi kaşlarıydı. Bazen hiç duymadığımız bir sesi duyar, dikkat kesilirdi, kaşları kalkar, gözleri garip bir ateşle yanardı. Yüzünde bir sevinç belirir, uzun sürede silinmezdi. Hepimiz garip bulurduk bunu. Başka tuhaflıkları vardı. Akşamları atlarımızı çözer, yemeğin pişmesini beklerken çadırın önünde toplanırdık. Daniyar gözetleme tepesine çıkar, karanlık basıncaya kadar da orada kalırdı. ''Ne yapıyor orada, nöbet mi bekliyor?'' diye gülüşürdük. Bir akşam merak edip Daniyar'ın ardından ben de tepeye çıktım. Olağanüstü bir şey yoktu tepede. Alacakaranlıkta mosmor kesilmiş bozkır, uzaklara, sıra dağlara kadar uzanıyordu. Gölgeli tarlalar o durgunlukta yavaş yavaş kayboluyordu sanki. Daniyar bana aldırmadı bile. Oturmuş dizlerini oğuşturuyor, düşünceli düşünceli uzaklara bakıyordu. Evet, benim duymadığım sesleri dinliyordu anlaşılan. Arada bir ilkilerek doğruluyor, gözlerini iri iri açıyordu. Onu tedirgin eden bir şey vardı. Ansızın kalkıp içini açacak diyordum bana, açmayacaktı tabii. Büyük, yüce bir varlığa, benim bilmediğim bir varlığa açacaktı. Öyle sanıyordum. Bir an sonra yeniden değişiyordu. Yorucu bir günün bitkinliğiyle oturmuş dinleniyor gibi geliyordu bana. Bizim kolhozun ekin tarlaları, Kurkuru ırmağının yanındadır. Irmak, köyün yakınlarında bir boğazdan geçip vadiden akar, Dizgin nedir tanımaz. Hasat zamanı, dağ ırmaklarının coştuğu günlere rastlar. Çamurlu, köpüklü sular akşam olunca kabarır. Geceleyin gecenin yıldızlarını görürüm gökte. Rüzgar soğuk soğuk eser, Toprak uykudadır, Azgın ırmak üstümüze gelmektedir sanki. Su kıyısında değildik ama ırmak hemen yanı başımızdaymış gibi gelirdi bana. Çadırı seller götürecekmiş gibi gelirdi. Bizim arkadaşlar deliksiz uykusuna uyurlardı hasatçıların. Ben uyumaz kalkıp dışarı çıkardım. Kurkurunun seller basan topraklarında gece hem güzeldir hem de korkutucudur. Çözülmüş atların kara gölgeleri seçilir çayırlarda. Nemli otlarla karınlarını doyurmuş, yorgun yorgun uyumaktadırlar. Biraz ötede, kurkuru taşları sürükleyerek salkım söğütler arasından uğultuyla akar. Tedirgin ırmak, korkunç seslerle, inleyişlerle doldurur geceyi. Böyle gecelerde hep daniyarı düşünürdüm. Su kıyısındaki bir saman yığınının altında uyurdu. Korkmaz mıydı? Irmağın gürültüsünden rahatsız olmaz mıydı? Gerçekten uyuyabilir miydi orada? Gecelerini niye ırmak kıyısında bir başına geçirirdi? Onu oraya hangi güç çekerdi? Garip bir adamdı, bir başka dünyadan gelmişti sanki. Şimdi neredeydi acaba? Bakındım, kimseyi göremedim. Irmağın kıyıları yamaçlar gibi kayboluyordu uzakta. Karanlıkta sıra dağlar seçiliyordu. Tepelerde sadece sessizlik ve yıldızlar vardı. Daniyar, köyde bir takım arkadaşlar edinebilirdi. Ama geldiğinde nasıl yalnızsa yine öyle yalnızdı. Dostluk, düşmanlık, sevgi, kıskançlık gibi bir takım kelimelerin anlamlarını bilmiyordu sanki. Köylerde yiğit olarak namsalabilmek için insan kendini de arkadaşlarını da koruyabilmeli, iyilik etmeli, hatta ara sıra kötülük etmeli, Törenlerde, şölenlerde ortaya çıkıp kendini göstermeli. Gerekirse aksakallara kafa tutabilmeli. Ancak ondan sonra kadınların dikkatini çeker. Ama adam daniyar gibi kendi kabuğuna çekilirse, köyün günlük olaylarına bulaşmazsa, ya kimse aldırmaz ona ya da herkes onu küçümser. Ne iyilik ettiği var ne de kötülük derler. Zavallı, yuvarlanıp gidiyor işte. Koyverin. Ne hali varsa görsün. Genellikle bu gibi kimseler ya alay ya da acıma konusu olurlar. Olduğumuzdan büyük görünmek ve gerçek yiğitlerle bir tutulmak isteyen bizler, Daniyar'ı alaya alırdık. Yüzüne karşı konuşamazdık tabii. Ne söylersek arkasından söylerdik. Asker gömleğini ırmakta yıkamasına bile gülerdik. Daniyar, gömleğini yıkar, ıslak ıslak giyerdi. Başka gömleği yoktu çünkü. Gariptir. İçine kapanık, uysal biri olmasına rağmen, Daniyar'la senli benli olmaya kalkışmamıştık. Akranımız olmadığı için değil, birkaç yaşın lafı mı olurdu? Bize sert davrandığı için de değil. Hayır, onun suskunluğunda bir yaklaşılmazlık vardı. Bizi, bir eğlence konusu bulabilmek için can atan biz dedi tutan da o yaklaşılmazlıktı işte. Ona karşı ölçülü olmamızda küçük bir olayın yeri vardı. Meraklı bir çocuktum. Bitmez tükenmez sorularımla herkesi rahatsız ederdim. En büyük tutkum da cepheden dönen askerlere savaşı sormaktı. Daniyar bizimle çalışıyordu ya, ben de fırsat kollamaya başladım. Bir akşam işten sonra yemeğimizi yemiş, ateşin başına toplanmıştık. Daniyar, uyumadan önce biraz savaşı anlatsana bize, dedim. Önce hiçbir şey demedi. Bu söz ağrına mı gitmişti ne? Uzun süre gözlerini ateşten ayırmadı. Sonunda başını kaldırıp yüzlerimize baktı. Savaşı mı anlatayım diye sordu. Bizimle değil de kendi yüreğiyle konuşuyordu sanki. Kendi düşüncelerini cevaplandırıyordu. Yok, savaş hakkında bir şey bilmeyin, daha iyi. Döndü, bir kucak dolusu kuru yaprak alıp ateşe attı. Bizim yüzümüze bile bakmadan alevlere üflemeye başladı. Başka bir şey söylemedi Daniyar. Ama o birkaç kelime bile savaşın hafife alınacak bir konu olmadığını anlatmaya yetmişti. Yüreğinin ortasında bir kan pıhtısıydı savaş. O pıhtının sözünü kolay kolay edemiyordu. Kendimden utandım. Bir daha da savaş hakkında hiçbir şey sormadım ona. Neyse. Köy halkı Daniyar'ı nasıl unutuverdiyse biz de o akşamı öyle unuttuk. Ertesi sabah erkenden Daniyar'la ben atları harman yerine getirdik. Biraz sonra da Cemil'e geldi. Bizi uzaktan görür görmez bağırdı. ''Hey, kiçine bala! Atlarımı buraya getir! Koşumlar nerede?'' Sanki anadan doğma sürücüymüş gibi arabayı incelemeye koyuldu. Tekerleklerin iyice oturup oturmadıklarını anlamak için de birkaç tekme salladı. Yanına giderken halimize baktı, baktı da keyiflendi. Daniyar'ın geniş çizmeleri... Uzun, incecik bacaklarından fırlayacakmış gibi duruyordu. Ben de nasırlaşmış topuklarımla atın sağrılarına vuruyordum boyuna. Cemile, başını neşeyle arkaya atarak, ''Ne güzel bir çift olmuşsunuz ya!'' dedi. Sonra buyruklar yağdırmaya başladı. ''Hadi, çabuk olun. Sıcak basmadan bozkırı geçmeliyiz.'' Dizginlere yapışıp arabaya götürdü atları. Bağlamaya başladı. Bağladı da. Yalnız bir kerecik dizginleri nasıl geçireceğini sordu, o kadar. Sanki orada değilmiş gibi Daniyar'ın yüzüne bile bakmıyordu. Cemile'nin kendine güveni, ikimize de meydan okur gibi davranışı Daniyar'ı şaşırtmışa benziyordu. Dudaklarını birbirine sımsıkı yapıştırmış, düşmancasına ama gizli bir hayranlıkla Cemile'yi seyrediyordu. Sessizce ekin çubalını aldı tartıdan, arabaya götürdü. Cemile azarlamaya başladı onu. ''Ne o öyle? Tek başına mı çalışacaksın? Olmaz öyle şey. Ne bakıp duruyorsun keçine bala? Çık arabaya da çuvalları yerleştir.'' Daniyar'ın eline yapıştı sonra. Çuvalı birlikte kaldırdılar. Daniyar utançtan kıpkırmızı kesildi. El ele verip de her çuvalı kaldırışlarında başları birbirine dokunacak gibi oluyordu. Delikanlı son derece tedirgindi. Dudaklarını ısırıyor, Cemile'nin yüzüne bakmaktan kaçınıyordu. Cemile aldırmıyordu bile. Yardımcısının farkında bile değildi sanki. Tartının başındaki kadınla şakalaşıyordu. Arabalar yüklenince dizginlere yapıştık. İşte o zaman Cemile göz kırparak bir kahkaha attı. ''Hey, adın ne senin? Daniyar mı?'' ''Eh, erkeğe benziyorsun madem. Düş bakalım önümüze.'' Daniyar dizginlere asılıp yola koyuldu. ''Zavallıcık.'' diye düşündü. ''Üstüne üstlük utangaç da.'' Yolumuz uzundu. Bozkırda 20 kilometre araba sürecek, Sonra da boğazdan geçip istasyona varacaktık. Tek iyi tarafı yokuş aşağı olmasıydı. Böylece atlar yorulmayacaktı. Köyümüz Kurkuru kıyısında, yüce dağın eteğindeydi. Kapkara ağaçlarıyla ta boğazdan görülebiliyordu. Günde bir sefer yapacaktık. Sabahliğin erkenden yola çıkacak, öğleden sonra da istasyona varacaktık. Güneş iliklerimizi kavuruyordu sanki. İstasyonda ana baba günüydü. Vadinin her yanından getirilmiş çuval yüklü arabalar, uzak dağ kolhozlarından inmiş katırlar, öküzler vardı Çocuklar, asker karıları getirmişti, hepsini güneşten kapkara yanmış, çıplak ayakları taşlı yollardan asırlaşmış Dudakları sıcaktan, tozdan kanayıncaya kadar çatlamış, soluk elbiseler giyen insanlar Ekin ambarının üstüne koca koca harflerle ''Her başak cepheye'' yazılmıştı Avludaki sürücülerin yarattığı kargaşalık, bağırıp çağırmalar anlatılır gibi değildi. Az ötede alçak duvarın gerisinde bir lokomotif, sıcak buhar ve yanık yağ kokusu saçarak manevra yapıyordu. Trenler geçiyordu hızla. Bir an önce yerden kalkmak isteyen debeler, salyalı ağızlarını öfkeyle açarak böğürüyorlardı. İstasyonda dağlar kadar ekini kızgın bir demir çatının altına yığmışlardı. Yukarıya uzatılmış kalaslardan çıkarak taşınıyordu çuvallar. Ekin kokusu vardı havada, toz insanı boğacak gibiydi. Uykusuzluktan gözleri kan çanağına dönmüş ambar memuru, ''Ey önüne bak!'' diye bağırıyordu aşağıdan. ''Yukarı çıkaracaksın çuvalı, en yukarıya!'' yomrunu sallayarak boyuna sövüyordu. Niye sövüyordu? Çuvalları nereye çıkaracağımızı biliyorduk, çıkarıyorduk da. Kadınların, ihtiyar adamların, Çocukların ekip biçtiği tarlalardan getirmiştik onları. Makinistlerin kanter içinde biçer döverleri onarmaya çalıştıkları, kadınların iki büklü morak salladıkları, çocukların her buğday başağını dikkatle topladıkları tarlalardan getirmiştik. O çuvalların ağırlığını hala hatırlarım. Bu iş erkek işiydi aslında. Gıcırdayan kalaslarda dengemi kaybetmemeye çalışarak çuvalın ucunu dişlerimin arasına sıkıştırmış bin güçlükle yürürdüm. Boğazım tozdan ağırır, sırtım çuvalın ağırlığından sızlardı. Kıvılcımlar uçuşurdu gözlerimin önünde. Başım dönerdi, çuvalı düşürecek gibi olurdum. Tek kurtuluş, yükü sırtımdan atı vermekmiş gibi gelirdi bana. Ama arkamda başkaları da vardı. Çuval taşırlardı onlarda. Hepsi ya benim yaşımda çocuklar ya da benim kadar çocukları olan asker karılarıydı. Savaş olmasaydı hiç böyle yük taşıtırlar mıydı onlara? Hayır, kadınlar da benim gibi çalışırlarken işten kaçmaya hakkım yoktu. Cemile önümden çıkardı. Eteğini dizlerinin üstünde toplar, öyle yürürdü. Esmer, güzel bacaklarında kasların nasıl gerildiğini görürdüm. İncecik gövdesinin o ağırlık altında nasıl iki büklüm olduğunu. Bazen yorulduğumu fark edip bir an duraklardı. Ha gayret, kiçine bala, az kaldı. Ama kendi sesi de boş ve cansız olurdu. Çuvalları boşaltıp geri dönerken karşıdan Daniyar'ın geldiğini görürdük. Kalasları sağlam adımlarla çıkarken belli belirsiz topallardı. Karşılaştığımızda Cemile'ye tasalı tasalı bakardı. Cemile yorgun belini doğrultur, buruşmuş eteğini düzeltirdi. Daniyar her keresinde sanki ilk görüyormuş gibi bakardı Cemile'ye. Ama yengem oralı bile olmazdı. Artık alışmıştık. Gününe göre Cemile ya takılırdı Daniyar'a ya da hiç aldırmazdı. Birlikte köye dönerken, ''Hadi bakalım'' diye bağırırdı bana. Kamçısını sallar, atları dört nala sürerdi. Ben de peşinden giderdim. Daniyar'ı geçer, uzun süre dağılmayan bir toz bulutu içinde bırakırdı konu. Gerçi şakaydı bu, ama başka bir erkek olsa kaldırmazdı. Daniyar öfkelenmez, yanından yıldırım gibi geçen Cemile'yi hayranlıkla, ama hiç gülümsemeden seyrederdi. Cemile dimdik otururdu arabada. Boyuna gülerdi. Başımı çevirip Daniyara bir göz atınca, onun toz bulutu ardından hala Cemile'ye bakmakta olduğunu görürdüm. Bakışında bir incelik, her şeyi bağışlayan bir hava vardı, bir inatçılık, gizli bir hüzün vardı. Cemile'nin alaylarına da, kendisini aldırmamasına da öfkelenmiyordu. Her şeye katlanmaya yemin etmişti sanki. Önceleri onun bu haline üzülür, Cemile'yi niye onunla alay ediyorsun yenge Baksana uysal sessiz bir adam Diye sık sık azarlardım Cemile omuz silker gülerdi Benimki sadece şaka Hem zaten aldırdığı bile yok Sonunda ben de başladım aynı işi yapmaya Daniyar'ın garip inatçı bakışları beni düşündürüyordu Cemile bir çuvalı sırtlamaya görsün Daniyar hemen gözlerini dikiyordu ona Doğru Ambarın o gürültüsü, o şamatası içinde, bağırmaktan sesleri kısılmış, bir yerlere koşuşan insanlar arasında, Cemile'nin istasyon sınırlarını aşan içten davranışları, sekercesine yürüyüşü, dikkati hemen çekiyordu. Durup Cemile'ye bakmamak çok güçtü doğrusu. Arabadan bir çuval almak için yay gibi gerilir, omuzlarını ileri uzatıp başını arkaya atardı. Boynu bütün güzelliğiyle ortaya çıkardı o anda. Güneşin kızarttığı örgülü saçları neredeyse yere değerdi. Daniyar dinlenecekmiş gibi olduğu yerde durur, göz ucuyla Cemile'yi seyrederdi. Kimsenin bunu fark etmediğini sanırdı. Ama her şeyi görürdüm ben. Görürdüm, gördüğümden de hoşlanmazdım. Canım bile sıkılırdı. Cemile'nin dengi bulmazdım Daniyar'ı. Şuna bak, o böyle yaparsa başkaları ne yapmaz diye düşünür, öfkelenirdim. Daha içimden atamadığım o çocuksu bencillik korkunç bir kıskançlığa dönüşürdü. Çocuklar sevdiklerinin dikkati çekmesini istemezler. Artık acımıyordum Daniyara. Kızıyordum. Başkaları onunla alay edince için için seviniyordum. Ama şakalarımızdan biri kötü sonuçlandı. Ekin çuvalları arasında keçi kılından yapılmış 140 kiloluk kocaman bir çuval vardı. Tek kişinin taşıması imkansız olduğu için hep iki kişi taşırdık onu. Bir gün harman yerinde Daniyar'a bir oyun oynamayı kararlaştırdık. O çuvalı onun arabasına koyduk. Üstüne de başka çuvallar yerleştirdik. İstasyon yolunda da Cemile ile bir Rus köyünde durup elma topladık. Yol boyunca Cemile elma fırlattı Daniyar'a. Yol boyunca güldük. Sonra her zamanki gibi ardımızda bir toz bulutu kaldırarak onu geçtik. Boğazın biraz ilerisinde demir yolu geçidine varınca Daniyar bize yetişti. Hat kapalıydı çünkü. Ondan sonra istasyona hep birlikte vardık. Büyük çuvalı unutmuştuk bile. Yükleri indirinceye kadar da hatırlamadık. Tam o sırada Cemile kolumu dürttü, başıyla Daniyar'ı gösterdi. Daniyar arabanın üstünde durmuş, ne yapacağını bilemiyormuş gibi çuvala bakıyordu. Gözleri Cemile'ye ilişti sonra. Onun gülmemeye çalıştığını görünce her şeyi anladı kırmızı kesildi. ''Çek pantolonunu yoksa yolda düşürüp kaybedeceksin.'' diye bağırdı Cemile. Daniyar öfkeyle bize baktı. Sonra, daha biz ne olduğunu anlamadan çuvalı sürüye sürüye arabanın kenarına kadar getirdi, aşağı atladı. Tek eliyle dengelemeye çalışarak sırtını aldı. Başladı yürümeye. Önceleri durumu kavrayamadık. Başkalarının da dikkatini çekmedi bu. Sırtında çuvalla bir adam yürüyordu işte. Herkesin sırtında çuval vardı. Daniyar Kalas'a yaklaşınca Cemile koşarak yanına vardı onun. ''Bırak çuvalı, şaka ediyordum.'' ''Çekil başımdan.'' diye mırıldandı Daniyar. Kalas'a çıktı. Cemile, kendisinin suçsuz olduğunu göstermek istercesine ''Şuna bakın, ne yapıyor?'' diye bağırdı. Hala gülüyordu. Ama garip bir gülüştü bu. Gülmek için kendini zorluyor gibiydi. Daniyar'ın adam akıllı topalladığını fark ettik. Daha önce niye düşünememiştik bunu? O budalaca şaka için kendimi hala bağışlamış değilim. Bu oyunu ben akıl etmiştim çünkü. Geri dön diye bağırdı Cemile. Sanki bağırmıyor, inliyordu. Ama Daniyar dönemezdi artık. Arkasında başkaları vardı. Sonra olanları ayrıntılarıyla hatırlayamıyorum. Daniyar o korkunç yükün altında iki büklüm başını önüne eğmiş, dişlerini dudaklarına geçirmiş, yaralı ayağını dikkatle atarak ağır ağır yürüyordu. Her adımı korkunç bir acı veriyordu ona. Böyle anlaşılıyordu. Durup durup başını arkaya atıyordu. Kalası çıktıkça sallanması artıyordu. İyice sendeliyordu artık. Ağzımın içi korkudan ve utançtan kupkuru kesilmişti. Dona kalmıştım. Bütün kaslarımla, çuvalın ağırlığını, yaralı bacağın dayanılmaz acısını duyuyordum. Bir kere daha sendeledi Daniyar. Başını geriye attı. İşte o anda gözlerim karardı. Toprak ayaklarımın altında kaymaya başladı. Çelik gibi bir pençe elime yapışmasaydı belki bayılacaktım. Cemile'yi birdenbire tanıyamadım. Çarşaf gibi bembeyaz olmuştu yüzü. Sanki göz bebekleri büyümüştü. Dudakları az önceki gülüşünden hala seyiriyordu. Herkes, ambar memuru bile kalasın altında toplanmıştı şimdi. Daniyar iki adım daha attı. Çuvalı sırtında dengelemeye çalıştı. Ansızın tek dizinin üstüne çökmeye başladı. Cemile elleriyle yüzünü kapattı. ''Bırak, bırak çuvalı!'' diye haykırdı. Ama Daniyar çuvalı bırakmadı. İstese yana atabilirdi. Arkadakilere de bir şey olmazdı böylece. Cemile'nin sesini duyar duymaz doğruldu. Bir adım daha attı. Yine sendelemeye başladı. Ambar memuru ''Bıraksana çuvalı, it ol it" diye bağırdı. Herkes ''Bırak!'' diye çığlıklar atıyordu. Daniyar bırakmadı, direndi. Biri bırakmayacak diye muruldandı. Orada kim varsa hem kalastakiler hem aşağıdakiler Daniyar'ın çuvalı bırakmayacağını anlamışlardı. Evet, düşeceğini bilse çuvalı atmayacaktı Daniyar. Ortalığı bir ölüm sessizliği kapladı. Duvarın ötesinden lokomotifin düdüğü duyuluyordu. Daniyar uykuda yürüyormuş gibi sallanarak kalası tırmanıyor, Kızgın demir çatının altına doğru ilerliyordu. Dengesini koruyabilmek için iki adımda bir duruyor, güç topladıktan sonra çıkmaya devam ediyordu. O durunca arkasındakiler de duruyordu tabii. Bu yüzden daha da yoruluyorlardı. Güçleri tükeniyordu. Ama kimse kızmıyor, kimse sövmüyordu. Görünmez bir iple birbirlerine bağlıydılar sanki. Tehlikeli, kaygan bir yolda ilerliyorlardı. Herkes önündekini, arkasındakini korumak için, Son derece dikkatli davranıyordu Sırtlarında yükleri, kalası çıkıyorlardı Sessiz ve tek düze sallanışlarında büyük bir uyum vardı Daniyar durunca duruyorlar, yürüyünce yürüyorlardı Kalasın sonuna yaklaşmışlardı artık Daniyar yine sendeledi Yaralı bacağı onu dinlemiyordu bile Çuvalı bırakmazsa düşecekti Koş, el ver ona, diye bağırdı Cemile Sanki bir faydası olacakmış gibi kollarını uzattı. Kalasa fırladım. Çuval taşıyanların arasından geçip Daniyarın yanına vardım. Kolunun altından bana baktı. Sırıl sıklam, esmer alnındaki damarlar kabarmıştı. Kan çanağına dönmüş gözlerinde bir tiksinme okunuyordu. Çuvalı arkadan tutmak istedim. Defol! Dedi Daniyar. Bir adım daha attı. Topallayarak soluk soluğa indiğinde kolları iki yanına sarkmıştı. Kalabalık. Onun geçmesi için ikiye ayrıldı Ambar memuru kendini tutamayıp Deli misin sen? Diye bağırdı Bizde insanlık yok mu sanıyorsun? Söyleseydin çuvalı aşağıda boşalttırmaz mıydım? Ne diye yukarıya çıkardın? Daniyar sessizce Sana ne? Diye cevap verdi Yere tükürüp arabaya gitti Gözlerimizi önümüze eğmiştik Utanıyorduk Daniyar budalaca şakamızı ciddiye aldığı için kızıyorduk da ''Bütün gece hiç konuşmadan araba sürdük. Daniyar zaten hiç konuşmazdı. Onun için hala öfkeli miydi yoksa her şeyi unutmuş muydu bilemiyorduk. Ama Cemile de ben de üzüntülüydük. Pişmandık. Ertesi sabah harman yerinde çuvalları doldururken Cemile o koca çuvalı aldı, bir ayağıyla üstüne basıp boydan boya yırttı. Sonra çuvalı şaşırıp kalmış tartıcının önüne atarak ''Al şu paçavrayı'' dedi.'' ''Söyle küme başkanına, bir daha bize böyle bir şey vermesin.'' ''Nen var senin, ne oldu?'' ''Yok bir şey.'' Ertesi sabah Daniyar yine her zamanki gibi durgun ve sessizdi. Duygularını açığa vurmuyordu. Ama daha çok toparlıyordu o gün. Çuval taşırken daha çok aksıyordu. Eski yarası açılmıştı herhalde. Onun yürüyüşüne baktıkça suçumuzu hatırlıyorduk. ''Ah bir gülseydi.'' Bütün tasalarımız uçup gidecekti. Cemile de hiçbir şey olmamış gibi davranıyordu. Gururlu bir kızdı. Yine gülüyordu gülmesine. Ama tedirgindi. İstasyondan dönerken hava kararmıştı. Daniyar önde gidiyordu. Gece inanılmaz güzellikteydi. O Ağustos gecelerini kim bilmez. Yıldızlar uzaktadır. Ama elinizi uzatsanız parmaklarınıza değecek sanırsınız. Bir yıldız vardı. Kenarları donmuş gibiydi. Saçtığı ışıklar incecik buzullara benzerdi. Karanlık gökten dünyaya şaşkınlıkla bakardı sanki. Boğazdan geçerken hep onu seyrettim. Otlaklarına bir an önce kavuşmak isteyen atlar tırısak sakatmışlardı. Çakıllar tekerleklerin altında boyuna gıcırdıyordu. Bozkırdan esen rüzgar, o acı pelin kokusunu, serin başakların güzel kokusunu getiriyordu. Bütün bunlar zift kokusuyla, Atlarımızın ter kokusuyla karışıyor, başımızı döndürüyordu. Yolun bir yanında yaban güllerine bürünmüş kayalıklar vardı. Öteki yanında aşağılarda söğütlerin gencecik kavakların altında kurkuru akıyordu. Arada bir öteki köprüden trenler geçiyordu. Tekerleklerin gürültüsü uzun süre kalıyordu boğazda. O serinlikte araba sürmek, atları seyretmek Ağustos gecesinin seslerine kulak vermek, kokularını duymak güzel şeydi doğrusu. Cemile önümde gidiyordu, dizginleri bırakmış, çevresine bakarak türkü söylemekteydi. Usul usul söylüyordu türküsünü, sessizliğimiz ağrına gitmişti. Böyle bir gecede susmak olmazdı. Türküler söylenecek bir geceydi bu. Cemile de türkü söylemeye başlamıştı işte. O içten ilişkimize dönmek istiyordu belki. Belki de suçluluk duygusundan kurtulmaya çalışıyordu. Pırıl pırıl yumuşacık bir sesi vardı. Bildiğimiz o köy türkülerini sıralıyordu. Mendilimi sallarım sen geçerken, Sevdiğim uzaklara gitti. O türküleri. Çok türkü biliyordu. Usul usul içtenlikle söylüyordu. Onu dinlemek çok güzeldi. Ansızın sustu. Daniyar'a seslendi. ''Hey, Daniyar, sen de bir türkü söylesene. Yiğit değil misin?'' Daniyar, atlarını durdurarak ''Sen söyle, Cemile!'' diye karşılık verdi. ''Dinliyorum, kulak kesildim. Bizim kulağımız yok mu sanki?'' ''Zorlayan yok, ister söyle, ister söyleme.'' Sonra yeni bir türküye başladı. Daniyar'ın türkü söylemesini niye istediği bilmiyorum.'' Belki takılıyordu Daniyar'a, belki de onu konuşturmaya çalışıyordu. Evet, konuşturmaya çalışıyordu herhalde. Çünkü biraz sonra yine bağırdı. ''De bana Daniyar, sen hiç sevdaya tutuldun mu?'' Sonra bir kahkaha attı. Daniyar cevap vermedi. Cemile de sustu. ''Tam da türkü söyleyecek adamı buldu.'' Diye düşündüm. Atlar yol üstündeki çayı geçerken yavaşladılar. Soynakları ıslak, gümüş gibi taşlarda şıkırdadı. Suyu geriye bırakınca, Daniyar atlarını kamçılayıp ansızın bir türküye başladı. Sesi yolun her tümseğinde çınlıyordu sanki. Oy dağlar! Mavi dağlar! Dumanlı dağlar! Atalarımın yurdu dağlarım benim! Sonra durdu, öksürdü. Hafifçe kısılmış sesiyle derinden derinden söylemeye devam etti. Oy dağlar, mavi dağlar, dumanlı dağlar, beşiğim benim. Sanki bir şeyden korkuyormuş gibi yine sustu. Ne kadar utandığının farkındaydım. Ama bu kesik kesik, ürkerek söyleyişte insanı duygulandıran bir şey vardı. Sesi de herhalde iyiydi. İnanılmaz bir şeydi bu. Daniyar türkü söyleyebiliyordu demek. Vay canına, diye haykırdım. Cemile, daha önce niye söylemedin? Söyle, sesin o kadar güzel ki. Söyle, diye bağırdı. İlerisi aydınlıktı. Boğaz orada sona eriyordu. Bir meltem esiyordu vadiden. Daniyar türkü söylemeye başladı yine. Önceleri ürkekti, çekingendi. Sonra sesi gürleşti. Bütün boğazı doldurdu. Uzak kayalıklarda yankılandı. Türküdeki tutku, türküdeki ateş beni şaşırtmıştı. Bir şey vardı o türküde. Adlandıramadığım bir şey. Daniyar'ın sesi miydi bu yoksa yürekten kopup gelen başkalarında da aynı duyguları uyandıran, insanın içini dile getiren güçlü bir şey mi? Ah, Daniyar'ın türküsünü yeniden yaratabilseydim Önemli olan sözler değildi. Zaten pek az söz vardı. Böyle bir türküyü daha önce duymamıştım. Daha sonra da duymadım. Ne Kırgız türküsüydü ne de Kazak türküsü. Ama ikisinden de bir şeyler vardı içinde. Daniyar, iki ulusun en güzel ezgilerini almış tekrarlanması imkansız bir biçimde kaynaştırmıştı. Dağların, bozkırların türküsüydü bu. Kırgız dağları gibi yükseliyor, Kazak bozkırları gibi yayılıyordu. Onu dinledikçe şaşkınlığım arttı. Demek Daniyar böyle bir insanmış. İnanılır gibi değil. Bozkırı geçiyorduk şimdi. Daniyar'ın sesi gittikçe yükseliyor, yeni, yepyeni ezgiler yaratıyordu. O kadar yetenekliymiş demek. Ne olmuştu ona? Bugünü bu saati mi beklemişti? Başkalarının omuz silktiği, gülüp geçtiği garipliğini... Dalgınlığını, ıssızlığı arayışını, sessizliğini ansızın anladım Akşamları neden o tepeye çıkar, gecelerini neden o ırmak kıyısında geçirir Neden başkalarının duymadığı o seslere kulak kabartırdı Gözlerinde o kıvılcım neden parlardı, kaşları neden kalkardı öyle Hepsini anladım Sevdalı bir adamdı bu Çektiği sevda da başka bir sevdaydı Derin bir sevda yaşamaya, toprağa duyulan sevda. Kendi içinde saklıyordu onu. Kendi türküsünde saklıyordu o sevda. Daniyar'ın kılavuzuydu, ışığıydı. Kayıtsız bir insan sesine kadar güzel olursa olsun, onun söylediği gibi türkü söyleyemezdi. Türkü tam bitermiş gibi olduğu anda uyuklayan bozkır yepyeni, büyüleyici bir ezgiyle bir daha uyanıyor. Sesi bir okşamaya benzeyen yarı dinlemeye koyuluyordu. Biçilmeyi bekleyen başaklar göl suları gibi dalgalanıyor, Seher'in ilk gölgeleri tarlalarda dolaşıyordu. Değirmenin yanındaki ihtiyar söğütler yapraklarını hışırdatıyordu. Irmağın karşı kıyısında yakılmış ateşler sönüyordu artık. Bir atlı, ırmak boyunca bahçeler arasından bir görünüp bir kaybolarak köye gidiyordu sessizce. Rüzgar. Elma kokuları, çiçeğe durmuş mısır kokuları, tezek kokuları getiriyordu uzaklardan. Daniyar her şeyi unutup türkü söyledi. O büyülü Ağustos gecesi kulak verdi ona. Daniyar'ı dinledi. Atlar bile o büyüyü bozmaktan korkuyormuş gibi uzun zamandır ağır ağır yürüyorlardı. Türküsünün en coşkun yerinde ansızın sustu Daniyar. Bir çığlık atıp atları kırbaçladı. Cemile de onun peşinden gider diye düşünüp hazırlandım ama kımıldamadı bile. Hala havada çınlayan türküyü dinliyordu sanki. Başını yana eğmiş, oturuyordu. Daniyar çekti gitti. Köye varıncaya kadar ikimiz de konuşmadık. Konuşacak ne vardı zaten? Kelimeler bir takım duyguları anlatmakta yetersiz kalır. O günden sonra yaşayışımızda bir değişiklik oldu. Güzel, çok güzel bir şeyin olmasını bekliyor gibiydim. Sabahları harman yerinde arabalarımızı dolduruyor, istasyona gidiyor, Daniyar'ın türküsünü dinlemek için işimizi bir an önce bitirmeye çalışıyorduk. Daniyar'ın sesi bedenimin bir parçası olmuştu artık. Nereye gitsem benimle geliyordu. Sabahları dağların ardından beni selamlamak için doğan o güler yüzlü güneşe karşı koşarken, ıslak yoncaların üstünden atlara seyirtirken hep benimleydi o ses. İhtiyar harmancıların rüzgara savurdukları o ışıl ışıl ekin yağmurundaydı. Tek başına uçan bir çaylağın bozkır üstünde usul usul dönüşündeydi. Gördüğüm her şeyde, duyduğum her şeyde Daniyar'ın sesi vardı. Akşamları boğazdan geçerken bir başka dünyada yaşıyormuş gibi olurdum. Gözlerimi yumar, Daniyarı dinlerdim. Çocukluk günlerimi hatırlardım hep. Baharın yumuşacık süt beyazı bulutları çadırların tepelerinde yücelerde dolaşırdı. At sürüleri toprağa çınlatarak yaz otlaklarına koşar. Gözlerinde kara kıvılcımlar çakan uzun gelili taylar kısrakların çevresinde dört dönerdi. Tepelere ağır ağır. Lav gibi yayılırdı koyunlar Göz kamaştıran bembeyaz köpükleriyle Çavlanlar dökülürdü kayalardan Güneş ırmağın ötesindeki çalılar arkasından Usulca batardı Bir atlı belirirdi ufukta Güneşi kovalardı sanki Elini uzatsa tutacağı güneşi Sonra o dağılaca karanlıkta kaybolur giderdi Kazak bozkırı ırmağın ötesinde Bütün enginliğiyle uzanır Kendine yer açmak için dağları itmiş, ayırmıştır. Yalnızdır, çıplaktır. Savaşın patladığı o unutulmaz yaz günlerinde bozkırda ateşler yakılıyordu. Ordunun atları ortalığı toz dumana boğuyor, dört bir yandan atlılar fışkırıyordu. Hiç unutmam, bir keresinde karşı kıyıda bir kazak belirmişti. Sesi çoban sesini andırıyordu. Boğuk boğuk bağırmıştı. ''Kırgızlar!'' Atlarınızı eğerleyin düşman geliyor. Sonra ardında kızgın bir toz bulutu bırakarak çekip gitmişti. Herkes düşmana karşı koymak için ayaklanmıştı. Sivari birliklerimiz dağlardan top gümbürtüleri arasında inip vadilere geçiyordu. Binlerce üzengi diyordu. Binlerce yiğit at binmişti. Önlerinde kırmızı bayrakları dalgalanıyor, arkalarında tozların ardında analarının Karılarının Korkunç iniltisi, Acı iniltisi Yedi Göğü Sarsıyordu. Bozkır Yardımcınız Olsun, Yüce Savaşçımız Manasın Ruhu Korusun Sizi, Erkeklerin Savaşa Gittiği Yollarda Acı İzler Kalmıştı. Daniyar'ın Türküsü, Gözlerimin Önüne Yeryüzünün O Büyük Güzelliğini, O Büyük Acısını Seriyordu. Nereden Öğrenmişti Bunu? Kimden Duymuştu? Bu Türküyü, ancak yıllarca yurt özlemi çeken, o özlemin acısını yıllarca duyan biri böylesine sebebilirdi. Daniyar söyledikçe, çocukluğunu görür gibi oluyordum, bozkır yollarında geçen çocukluğum. Türküsü o sıralarda yurt özlemiyle birlikte mi doğmuştu, yoksa savaşın ateşinden mi yaratılmıştı? Ne zaman dinlesem o türküyü, yere yatmak, anasına sarılan bir oğul gibi toprağa sarılmak istiyordum. İçimde bir şeyler uyanıyordu artık. Kelimelerle anlatamadığım karşı konmaz bir tutku uyanıyordu. Kendimi anlatmak, duygularımı, düşüncelerimi başkalarıyla paylaşmak, tıpkı Daniyar gibi yeryüzünün güzelliğini coşkuyla dile getirmek istiyordum. Bilinmez bir şeyin karşısındaydım sanki. İçim korkuyla, sevinçle doluydu. Fırçaya sarılmam gerektiğinin farkında değildim daha. Resim yapmayı severdim. Ders kitaplarındaki resimleri kopya ederdim. Bütün çocuklar o resimlerin kusursuz birer kopya olduğunu söylerlerdi. Öğretmenler o resimleri över, duvar gazetesine yapıştırırlardı. Savaş çıkıp da ağabeylerim cepheye gidince ben de resim yapmayı bıraktım. Yaşıtlarım gibi kolhozda çalışmaya başladım. Boyaları da fırçaları da unutmuştum artık. Bir daha resim yapacağımı hiç sanmıyordum. Ama Daniyar'ın türküsü bir şeyler uyandırdı içimde. Büyülenmiş gibiydim Dünyaya şaşkınlıkla bakıyordum Her şeyi ilk görüyordum sanki Cemile'ye gelince O da ansızın değişivermişti Aklına ne gelirse söyleyen O neşeli kız değildi artık Dumanlı gözlerine ışıltılı bir bahar hüzünü kaplamıştı İstasyona giderken Hep bir şeyler düşünüyordu Zaman zaman belli belirsiz Bir gülümseme ilişiyordu dudaklarına Yalnız kendi bildiği bir şeye Sevinir gibi oluyordu Bazen sırtında çuvalla yürürken garip bir ürkeklik geliyordu üstüne, azgın bir ırmağın kıyısına gelmiş, suyu geçip geçemeyeceğini bilemiyormuş gibi olduğu yerde veriyordu. Daniyar'dan hep kaçıyordu, yüzüne bakamıyordu onun. Bir keresinde harman yerinde, çaresiz bir tedirginlik içinde Daniyar'ın yanına geldi. Çıkar gömleğini de yıkayayım, dedi. Yıkadıktan sonra kurutmak için yere serdi gömleği. Yanına oturup buruşuklarını düzeltmeye koyuldu Arada bir elini alıp güneşe tutuyor Yıpranmış kumaşa bakıyordu Başını iki yana sallayarak usul usul kederle Buruşukları düzeltmeye devam ediyordu Cemile eskisi gibi bir tek kere güldü Gözleri bir tek kere parladı Günün birinde şamatacı bir topluluk geldi harman yerine Genç kadınlar, kızlar, cepheden dönmüş yiğitler Yonca yolmuş, Evlerine dönüyorlardı, Yiğitler, Şakacıktan üstümüze yürüyerek, Hey ağalar, Buğday ekmeğini bir siz mi yiyeceksiniz, Bize de verin, Yoksa hepinizi ırmağa atarız, Diye bağırdılar, Neşeyle, Adam mı korkutuyorsunuz, Diye cevap verdi Cemile, Kızlara bir şey veririz ama, Siz kendi başınızın çaresine bakın, Eh madem öyle, ''Hepinizi suya atalım da görün siz.'' Delikanlılarla kızlar başladılar güreşmeye. Çığlıklar atarak, gülerek birbirlerini suya itmeye çalışıyorlardı. Cemile kendisini kovalayanlardan kaçarak ''Tutun şunları, hepsini suya atın.'' diye bağırıyordu. Herkesten çok onun sesi çıkıyordu. Yiğitlerin hepsi Cemile'ye göz dikmişti. Onu yakalamak, sımsıkı sarmak istiyorlardı. Ansızın delikanlılardan üçü Cemile'ye yetiştiler. Tutuplamak kıyısına götürdüler onu. Ya bizi öpersin ya da seni suya atarız. Hadi atalım. Cemile kıvranıyor, kahkahalar atıyor, arkadaşlarını yardıma çağırıyordu. Ama öteki kızlar da ırmak boyunca koşuşmakta, suya düşen yazmalarını yakalamaktaydılar. Cemile yiğitlerin şen kahkahaları arasında ırmağa boyladı. Sırıl sıklam saçlarıyla her zamankinden daha güzel doğruldu. Pamuklu entarisi bedenine yapışmıştı. Yuvarlak kalçaları, ufacık göğüsleri ortaya çıkmıştı şimdi. Ama farkında değildi o. Boyuna gülüyordu. Al al olmuş yanaklarından sular süzülüyordu. Öp bizi diye üsteledi yiğitler. Cemile onları öptü. Sonra suyu boyladı yine. Örgülerini arkaya atarak gülmeye devam etti. Harman yerinde kim varsa gülmekten kırılıyordu. Delikanlıların oyununa bayılmışlardı. İhtiyar hasatçılar oraklarını yere bırakmış, Gözlerinden akan yaşları siliyorlardı. Esmer yüzlerindeki kırışıklıkları neşe kaplamıştı. Gençlikleri gelmişti akıllarına. Cemile'yi yiğitlerden koruma görevimi, o kutsal görevimi bir an için unutmuş, ben de katıla katıla gülüyordum. Bir tek Daniyar sessizdi. Ansızın ona ilişti gözüm, sustum. Bacaklarını iki yana açmış, harman yerinin kenarında, tek başına duruyordu. Bana öyle geldi ki, Kendini tutmasa fırlayacak, Cemile'yi yiğitlerin elinden çekip alacaktı. Yengeme bakıyordu. Gözlerinde hem hayranlık, hem hüzün vardı, hem mutluluk, hem acı vardı. Evet, Cemile'nin güzelliği bir mutluluk ve acı kaynağıydı Daniyar için. Yiğitler Cemile'ye sarılıp kendilerini zorla öptürdükçe başını önüne eğiyordu Daniyar. Çekip gidecek gibiydi ama gitmedi. Bu arada Cemile de Daniyar'ı fark etmişti. Gülmeyi bırakıp başını önüne eğdi. Taşkınlıklarını sürdüren yiğitlere ''Yeter artık!'' diye bağırdı ansızın. İçlerinden biri Cemile'yi kucaklamak istedi. Yengem delikanlıyı iterek ''Çekil başımdan!'' dedi. Suçlu suçlu Daniyar'a baktı sonra. entarisini sıkmak için çalıların ardına koştu. Anlayamadığım çok şey vardı ilişkilerinde. Doğrusu bu konu üzerinde düşünmeye korkuyordum. Cemile Daniyar'dan kaçıyordu, üzüntülüydü. Onun üzüntüsü tedirgin ediyordu beni. Keşke eskisi gibi kahkahalar atsaydı, Daniyar'a takılsaydı. Ama geceleri köye dönerken Daniyar türküsüne başlamaya görsün, içim ikisi adına garip bir mutlulukla dolardı. Cemile, boğazdan geçerken arabasına biner, bozkırdaysa yürürdü. Ben de öyle yapardım. O türküyü yürüyerek dinlemek daha güzeldi çünkü. Önceleri ikimiz de kendi arabalarımızın yanında yürürdük. Zamanla farkına bile varmadan, Garip bir gücün bizi Daniyar'a çektiğini gördük. Yüzüne, gözlerine bakmak istiyorduk onun. Bu türküyü söyleyen, Gerçekten Daniyar mıydı? Kederli, küskün Daniyar. Her seferinde büyülenmiş gibi olurdu Cemile. Elini usulca Daniyar'a uzatırdı, Ama Daniyar görmezdi onu. Elleri ensesinde, Uzaklara bakardı hep. Cemile, Çaresizlik içinde arabanın kenarına tutunurdu. Irkilirdi ansızın. Olduğu yerde kala kalırdı. Yolun ortasında yıkık, düşünceli danıyarı bir süre gözleriyle izlerdi. Yine yürümeye başlardı sonra. Zaman zaman Cemile de ben de aynı erişilmez duygular içindeymişiz gibi gelirdi bana. Belki de uzun süredir yüreklerimizde taş gibi yatan bir duyguyu canlandırmanın sırası gelmişti. Cemile çalışmaya koyulunca her şeyi unuturdu gerçi. Bu alışkanlığını hala yitirmemişti. Ama harman yerindeki o dinlenme saatlerinde hep tedirgindi. Hasatçıların yanında dururdu bazen. Bazen ekin tanelerini gökyüzüne savururken ansızın yabasını bırakır, saman yığınlarına giderdi. Gölgeye oturur, tek başına kalmaktan korkuyormuş gibi bana seslenirdi. ''Gel keçine bala, gel de şurada oturalım biraz.'' Her keresinde önemli bir şey söylemesini, bana içini açmasını beklerdim ama bir şey söylemezdi. Başımı kucağına koyar, gözleri uzaklarda, parmaklarını kirpi gibi saçlarımın arasında gezdirir, sıcak, ateşli elleriyle usul usul yüzümü okşardı. Başımı kaldırır, ona bakardım. Tedirginlik okunurdu yüzünde. Yas okunurdu. Kendi yüzümü görmüş gibi olurdum. Bir şey acı veriyordu ona. İçinde bir şey büyüyor, olgunlaşıyor, fışkırmak, çıkmak istiyordu. Cemile korkuyordu bundan. Daniyar'a sevdalanmıştı. Bunu hem kabullenmek istiyordu, hem de çekiniyordu kabullenmekten. Ben de öyleydim. Daniyar'ı sevmesini hem istiyordum, hem istemiyordum. Ne de olsa gelinimizdi Cemile, yengemdi. Ansızın çakıveren düşüncelerdi bunlar, gelip geçerlerdi. En büyük mutluluğum, Cemile'nin çocuk dudakları gibi aralanmış yumuşacık dudaklarını, gözyaşlarıyla buğulanmış gözlerini seyretmekti. Ne güzeldi. Yüzü bir esin, bir tutku kaynağıydı. Duyuyordum bunu ama tam anlayamıyordum. Şimdi bile kendi kendime sorarım. Bir esin kaynağı mıdır aşk? Şairlerin, ressamların yabancısı olmadığı bir esin kaynağı mıdır? Cemile'ye baktıkça bozkıra çıkmak gelirdi içimden. Çıkıp yere göğe seslenmek, bağırmak, içimdeki o garip tedirginliği, o garip mutluluğu alt etmek için ne yapmam gerektiğini sormak gelirdi. Galiba bir gün bunun cevabını buldum. Her zamanki gibi istasyondan dönüyorduk. Geceydi. Arı gibi yıldızlar sarmıştı gökyüzünü. Bozkır uykuya dalmak üzereydi. Sessizliği Daniyar'ın türküsünü bozuyordu. Sadece çınlayan... Sonra o yumuşacık karanlıkta kaybolan türkü. Cemile ile ben, Daniyar'ın ardından gidiyorduk. Daniyar'a o gece ne olmuştu bilmiyorum. Derin, ince bir hüzün vardı sesinde, bir yalnızlık vardı. Gözlerimiz yaşlarla doldu. Cemile bir eliyle Daniyar'ın arabasının kenarına sımsıkı tutunmuş, başı önünde yürüyordu. Daniyar'ın sesi yeniden yükselince başını kaldırdı, arabaya atlayıp yanına oturdu onun. Kollarını göğsünde kavuşturup heykel kesildi Ben de arabanın yanında yürümekteydim Onları daha iyi görebilmek için adımlarımı açtım Daniyar Cemile'nin farkında bile değildi Türküsüne devam ediyordu Cemile kollarını iki yanına indirdi Daniyar'a sokulup başını omzuna dayadı onun Kırbacı yiyen bir at nasıl hızlanırsa Daniyar da birdenbire öyle coştu Sesi titriyordu ama eskisinden de gürdü bir sevda türküsü söylüyordu. Dona kalmıştım. Bütün bozkır çiçek açmış gibiydi. Kıpırdandı, karanlığı attı üstünden. Uzayıp giden enginliğinde iki sevdalı gördüm. Onlar görmediler beni. Ben yoktum. Yanlarında yürüyordum oysa. İkisi de dünyada ne varsa unutmuşlardı. Sadece türkiye vermişlerdi kendilerini. Onları tanıyamadım. Daniyar eski Daniyardı. Sırtında paçavraya dönmüş o asker gömleği vardı yine ama gözleri karanlıkta pırıl pırıldı, yanıyordu sanki. Ona ürkekçe, utanarak sokulan kız, kirpiklerinde yaşlar ışıldayan kız, Cemile'ydi. Benim Cemile'mdi. Yeni doğmuşlardı, biraz önce görülmemiş bir mutluluk içindeydiler. Sahi, mutluluk değil miydi bu? O türküleri yaratan yurt sevgisini artık Cemile'ye adıyordu Daniyar. Evet, Cemile'nin türküsüydü bu. Cemile'nin türküsüydü. Daniyar'ın türkülerinin içinde uyandırdığı o garip coşkunluk bütün benliğimi sarmıştı yine. Ansızın ne yapmak istediğimi anladım. Onların resmini yapmak istiyordum. Bunu düşünmek bile beni korkuttu. Ama tutkum korkumdan daha büyüktü. Gördüğüm gibi çizecektim onları, tepeden tırnağa kadar mutluluk içinde. Evet, ne görüyorsam onu çizecektim. Korkumun yanına sevinç de eklenmişti şimdi. Büyülenmiş gibiydim. Mutluydum. Bu mutluluk ileride neler açacaktı başıma, o sırada bilmiyordum bunu. Ama mutluydum. İnsan yeryüzünü Daniyar'ın gördüğü gibi görmeli diyordum. Onun türküsünü ben de renklerle anlatacaktım. Dağların, bozkırın, insanların, otların, bulutların, ırmağın resmini yapacaktım İşte o anda aklıma geldi Boyam yoktu ki, nereden bulacaktım boyayı Okuldan vermezlerdi, kendileri kullanıyorlardı çünkü Aman dedim kendi kendime, İş boya bulmaya kalsın Daniyar ansızın türküsünü kesti Cemile hiç çekinmeden kolunu boynuna dolamıştı onun Daniyar susar susmaz çekti kolunu bir an dona kaldı. Sonra arabadan atladı. Daniyar dizginleri asılı patları durdurdu. Cemile sırtını dönmüş yolun ortasında dikiliyordu. Başını arkaya atıp yan gözle Daniyara baktı. Gözleri dolu doluydu. Ne bakıyorsun?" dedi Daniyara. Bir an sustuktan sonra sertçe ekledi. Bana bakacağına yoluna bak. Arabasına gitti. Bana dönüp "Ya sana ne oldu öyle?" diye bağırdı. ''Hadi çık yukarıda yapış dizginlere.'' ''Bıktım artık.'' Atları kamçılarken ''Nesi var acaba?'' diye düşünüyordum. Nesi olduğunu biliyordum aslında. Tedirgindi, evliydi çünkü. Kocası sağdı, Saratov'da bir hastanede yatıyordu. Daha ötesini düşünmek istemedim. Kızıyordum Cemile'ye. Kendime de kızıyordum. Kim bilir, belki Daniyar Türk'ü söylemeyecekti artık. Sesini bir daha duyamayacaktım. İşte o zaman Cemile'ye kızgınlığım... Nefrete dönüşürdü. Gövdem tepeden tırnağa sızlıyordu. Bir an önce samanlara atmak istiyordum kendimi. Atların sağırları karanlıkta oynayıp duruyor, Araba sarsıntıyla ilerliyor, Dizginler ellerimden kayıyordu. Harman yerine varır varmaz, Koşumları çıkarıp arabanın altına attım. Samanların üstüne yığıldım sonra. O akşam atları daniyar götürdü otlağa. Ertesi sabah sevinçle uyandım. Cemile ile Daniyar'ın resimlerini yapacaktım. Gözlerimi yumup, yapacağım resmi düşünmeye koyuldum. Fırçayla boya bulur bulmaz başlayacaktım çalışmaya. Irmağa gidip yıkandım. Atların yanına koştum. Soğuk, ıslak yoncalar ayaklarımı acıtıyordu. Tabanlarımın çatlak derileri sızlıyordu ama çok güzeldi. Koşarken çevreme bakıyordum. Güneş dağların ardından doğmaktaydı. Nasılsa arkın yanına kök salmış bir ay çiçeği Yüzünü güneşe çevirmişti Üstleri kırağıyla örtülmüş yaban otları sarmıştı çevresini. Ama ay çiçeği dimdikti Sabah güneşini sapsarı dilleriyle onlardan önce yemiyor, Çekirdeklerine sindiriyordu Tekerlek izlerini sular doldurmuştu Nane kokusu sarmıştı ortalığı Koşuyordum Yurdumun toprağımın üstünde koşuyordum Tepemde kırlangıçlar yarışıyordu Ah o sabah güneşinin, dumanlı dağların, ile ıslanmış yoncaların resmini yapabilseydim. Bulsaydım da arkın kenarında büyümüş o yalnız ay çiçeğinin resmini yapabilseydim. Harman yerine döner dönmez sevincim gölgeleni verdi. Cemile'yi gördüm. Kederliydi, acı okunuyordu yüzünde. Gözlerinin altında mor mor halkalar vardı. Geceyi uykusuz geçirmişti herhalde. Gülümsemedi, konuşmadı da. Orozmat gelince yanına gitti. Araban senin olsun, dedi. İstediğin işe ver beni, ama bir daha istasyona ekin götürmem. Orozmat şaşırmıştı. Yumuşak bir sesle, ne oldu yavrum, diye sordu. Bir at sineği falan mı dadandı yoksa? At sineği dediğin hayvanlara dadanır. Sorma işte, gitmem dedim, o kadar. Orozmat'ın yüzündeki gülümseme kayboldu. ''Sen istediğin kadar gitmem de, gideceksin.'' Koltuk değneğini yere vurdu. ''Biri canını sıktıysa söyle, şu değneği kafasında kırayım.'' ''Ama böyle bir şey yoksa, salaklık etme. Asker tayını taşıyorsun sen. Kocan da o askerlerden biri.'' Sonra döndü, topallıya topallıya çekip gitti. Cemile utanmıştı, kıpkırmızı kesildi. Daniyar'a bakıp belli belirsiz it çekti. Daniyar az ötede, sırtını Cemile'ye dönmüş... Düzensiz hareketlerle hamut kayışını bağlıyordu Konuşulanları işitmişti Bir süre olduğu yerde kaldı Cemile Kırbacı ile oynadı Sonra hiçbir şeyi umursamadan omuz sikti Arabasına doğru yürüdü Ertesi gün harman yerine her zamankinden erken döndük Daniyar yol boyunca atlarını koşturdu Cemile hiç konuşmadı Sıkıntılıydı Önümde kapkara çorak bozkırı görünce gözlerime inanamadım Dünkü bozkır mıydı bu? Bir masalda yaşamıştım sanki. İçimde uyanan mutluluk beni bir an bile bırakmıyordu. Hayatın pırıltısını ucundan yakalamış, yüreğime atmıştım. O pırıltı büyümüştü sonra. Bütün gövdemi sarmıştı. Ama tedirgindim. Tartıcıdan bir tabaka kalın beyaz kağıt aşırıncaya kadar da tedirginliğim geçmemişti. Harman yerine varınca koşup bir saman yığınının ardına saklandım. Yüreğim ağzımdaydı. Kağıdı... Yolda bulduğum tahta bir bahçıvan belinin üstüne koydum. Allah yardımcım olsun diye fısıldadım. Aynı şeyi babam beni ata ilk bindirdiği zaman da söylemiştim. Sonra kalemimi kağıda dokundurdum. Kendiliğimden çizdiğim ilk çizgilerdi bunlar. Kağıtta Daniyar belirmeye başlayınca her şeyi unuttum. Bozkır'daki o Ağustos gecesini düşündüm. Daniyarı, Daniyar'ın türküsünü, Başını arkaya atışını, boynunu, Cemile'nin ona yaslanışını düşündüm. İşte araba, işte Daniyar'la Cemile, arabanın önüne bırakılmış dizginler, karanlıkta ağır ağır giden atlar, işte bozkır, uzak yıldızlar. Öyle kaptırmıştım ki kendimi, yanıma birinin yaklaştığını fark etmedim bile. Tepemde bir ses duyunca irkildim. — Sağır mısın? Cemile'ydi. Utandım kırmızı kesildim. Resmi saklayamadım. Arabalar yüklendi. Bir saattir seni arıyoruz. Ne yapıyorsun? Resmi gördü sonra. Eğilip alarak, ''Ne bu?'' diye sordu. Kızdığı omuz silkişinden belli oluyordu. Ölsem daha iyiydi. Uzun uzun resme baktı Cemile. Sonunda kederli, ıslak gözlerini kaldırdı. Usulca, ''Bana ver bunu kiçine bala.'' dedi. ''Hatıra diye saklarım.'' Kağıdı katlayarak gömleğinin içine soktu. Yola çıktığımızda kendimde değildim. Her şey bir düş gibi geliyordu bana. Resim yaptığıma hala inanamıyordum. Ama yüreğimin derinliklerinde sevince benzer, övünmeye, gurura benzer bir takım duygular uyanmıştı. Daha büyük hayaller peşindeydim artık. Başım dönüyordu. Resim yapmak, boyuna resim yapmak istiyordum. Ama kurşun kalemle değil, boyayla. Arabalarımızın hızla gitmesine bile aldırmıyordum. Daniyar atları dört nala sürüyordu. Cemile de ona uymuştu. Arada bir çevresine bakıyor, gülümsüyordu. Onun gülümseyişi duygulandırıyordu beni. Ben de gülümsüyordum. Demek öfkesi geçmişti Cemile'nin. İstese Daniyar'a türkü bile söyletirdi bu gece. O gün her zamankinden erken geldik istasyona. Atlarımızın ağızları köpük içindeydi. Atları bir kenara çeker çekmez Daniyar çuvalları indirmeye başladı. Ne olmuştu ona? Acelesi neydi? Zaman zaman duruyor, gürül gürüldeyip geçen trenlerin ardından uzun uzun bakıyordu. Cemile'nin gözleri Daniyar'daydı. Ne düşündüğünü anlamaya çalışıyordu onun. Bir ara buraya gel diye seslendi Daniyar'a. Atın nalı sallanıyor. Yardım et de çıkarayım. Daniyar nalı çıkarıp da doğrulunca Cemile onun gözlerinin içine baktı. Usulca sordu. «Nen senin? Anlamıyor musun? Dünyada bir ben mi varım sanki?» Daniyar uzaklara baktı, cevap vermedi. Cemile it çekti. «Bu benim için kolay mı sanıyorsun?» Daniyar kaşlarını kaldırdı. Sevgiyle, hüzünle baktı Cemile'ye. «Bir şey söyledi ama öyle hafif söylemişti ki bunu, duyamadım. Sonra keyifli keyifli arabasına doğru yürüdü. Yürürken elindeki nalı okşuyordu.» Cemile'nin hangi sözü rahatlatmıştı onu? İnsan karşısındaki iç çekerse, bu benim için kolay mı sanıyorsun derse, rahatlayabilir miydi? Yükleri boşaltmış dönmeye hazırlanıyorduk ki, ambarın avlusuna bir asker girdi. Yaralı, zayıf bir askerdi bu. Sırtında buruş buruş bir kaput vardı. Omuzuna bir çanta asmıştı. Birkaç dakika önce bir tren gelmişti istasyona. Asker çevresine bakarak bağırdı. ''Kurkuru köyünden kimse var mı burada?'' Onun kim olduğunu çıkarmaya çalışarak ''Ben varım'' diye cevap verdim. Asker bana doğru ilerleyerek ''Kimin oğlusun sen?'' diye sordu. Sonra Cemile'yi gördü ansızın. Şaşırdı. Yüzüne tatlı bir gülümseme yayıldı. Cemile bir çığlık attı. ''Kerim, sen misin?'' Asker, Cemile'nin ellerine sımsıkı yapışarak ''Cemile, kardeşim'' diye bağırdı. Cemile'nin köyünden doğuda heyecanla, işe bak sen, dedi. İyi ki buraya gelmeyi akıl etmişim. Sadık'ın yanından geliyorum. Hastanede beraberdik. Allah'ın izniyle bir iki aya kalmaz o da çıkar. Ayrılırken karına bir mektup yaz da götüreyim dedim. İşte mektup, imzalı mühürlü. Üçgen bir zarf uzattı Cemile'ye. Cemile mektubu kaptı. Önce kıpkırmızı sonra bembeyaz kesildi. Göz ucuyla Daniyar'a baktı. Arabasının yanındaydı Daniyar. Geçen gün harman yerinde olduğu gibi tek başınaydı. Cemile'ye bakışında korkunç bir umutsuzluk vardı. O arada herkes başımıza toplanmıştı. Asker, kalabalıkta tanıdıklara, akrabalara rastlamış, peş peşe sıralanan soruları cevaplandırmaya çalışıyordu. Cemile, ona teşekkür etme fırsatını bile bulamadan, Daniyar arabasına atladığı gibi avludan çıktı gitti. Tekerlek izleriyle kaplı yol, büyük bir toz bulutuna gömüldü. Herkes, ''Deli bu herif!'' diye bağırdı. Askeri götürmüşlerdi yanımızdan. Avlunun ortasında Cemile ile ben kalmıştık. Hızla dağılan o toz bulutuna bakıyorduk. ''Hadi, hadi yenge'' dedim. Cemile acı bir sesle ''Sen git, yalnız bırak beni'' diye cevap verdi. O gün ilk olarak üçümüz de ayrı ayrı döndük harman yerine. Ağustos sıcağı kurumuş dudaklarımı kavuruyordu. Güneşten bembeyaz kesilen o çatlamış, o yarılmış toprak yavaş yavaş serinliyordu şimdi. Tuzlu lekeler belirmişti üstünde. Güneş biçimini yitirmişti. Beyaz bir sisin ardında parlıyordu. Ötede, ufukta portakal kırmızısı fırtına bulutları toplanmaktaydı. Kupkuru bir rüzgar esiyordu. Atların burunlarını tozla dolduruyor, yelelerini dalgalandırıyor, tepelerdeki pelin kümelerini hışırdatıyordu. Yağmur yağacak galiba, diye düşündüm. Öylesine yalnız, öylesine kederliydim ki, ağır ağır giden atları kırbaçladım. Uzun bacaklığı cılız toy kuşları dere yatağına sığınıyorlardı. Kuru pıtraklar yuvarlanıyordu yolda. Bizim oralarda pıtrak yoktur. Kazak topraklarından gelmişlerdi herhalde. Güneş battı. Kimseler görünmüyordu ortalıkta. Önümde sadece kızgın bozkır uzanıyordu. Harman yerine vardığımda hava kararmıştı. Rüzgar kesilmişti. Daniyar'a seslendim. Bekçi, ırmağan orada dedi. Sıcak yüzünden herkes evine gitti. Rüzgar esmeyince harman yerinde kim ne yapsın? Atları otluğa götürdükten sonra ırmağa gitmeye karar verdim. Yarın altında bir yer vardı. Orayı pek severdi Daniyar. Elimle koymuş gibi buldum onu. Oturmuş, başını dizlerine dayamış, aşağıda çağıl diyen suları dinliyordu. Yanına gitmek, kolumu boynuna dolamak, ona rahatlatıcı bir şey söylemek istedim. Ama ne söyleyebilirdim ki? Bir kenara çekilip biraz bekledim. Sonra harman yerine döndüm. Uzun süre samanların üstünde yattım. Bulutların kararttığı göğe baktım. Hayatın niye bu kadar karışık, niye bu kadar anlaşılmaz olduğunu düşündüm. Cemile daha dönmemişti. Ne olmuştu acaba? Yorgundum, ölü gibiydim. Ama uyuyamıyordum. Dağların tepesinde şimşekler çakmaya başladı. Daniyar harman yerine geldiğinde hala uyanıktım. Bir süre dolaştı durdu, gözünü yoldan ayırmadı. Az ötedeki bir saman yığınına çöktü sonra. Ayrılacaktı buradan, biliyordum. Bu köyde kalmayacaktı. Ama nereye gidebilirdi? Tek başınaydı, evi yoktu, bekleyeni yoktu. Tam uyuyacaktım ki yaklaşan bir arabanın sesini duydum. Herhalde Cemile'ydi. Ne kadar uyumuşum bilmiyorum. Kulağımın dibinde saman hışırtıları duydum. Biri geçti yanımdan. Omuzuma ıslak bir kanat değdi sanki. Gözlerimi açtım. Cemile'ydi. Irmaktan geliyordu. Entarisı ıslaktı. Durdu. Çevresine baktı. Tedirgindi. Daniyar'ın yanına oturdu sonra. Daniyar, geldim. Ben geldim, dedi usulca. Çıt çıkmıyordu. Uzaklarda bir şimşek kaydı toprağa. Sessizce. Kızgın mısın? Çok mu kızgınsın? Evet, çıt yoktu. Bir avuç toprağın sulara usulca gömülüşünü duydum. Benim suçum mu bu? Senin suçun da değil. Uzaklarda dağların üstünde gök görüledi. Bir şimşek çaktı yine. Cemile'yi gördüm. Daniyara sarılmıştı. Omuzları sarsılıyordu. Kabarıp kabarıp iniyordu sanki. Samanların arasına onun yanına uzandı sonra. Bozkırdan sıcak bir rüzgar koptu geldi. Samanları savurdu. Harman yerinin sonundaki eski çadıra çarptı. Yolda bir topaç gibi dönmeye başladı. Gök gürlüyor, mavi şimşekler bulutları parçalıyordu. Hem güzel hem korkutucu bir şeydi bu fırtına. Geliyordu. Yazın son fırtınası. Cemile, seni ona değişir miyim sandım? diye fısıldadı tutkuyla. Değişir miyim hiç, değişir miyim? Beni hiç sevmedi. Selamlarını bile mektuplarının sonunda tek cümleyle yolladı. Ne onu istiyorum artık, ne de geciken sevgisini. Kim ne derse desin. Yalnız sevgilim benim, seni hiç bırakmayacağım. Yıllardır seviyordum seni, tanımadan bile seviyordum. Sonunda geldin işte. Bildiğin yolunu gözlediğimi geldin. Yarın ötesine. Irmağa, kesik çizgilerle mavi şimşekler iniyordu şimdi. Samanların üstüne soğuk yağmur damlaları düşüyordu. Cemile, Cemile, sevgilim benim, diye fısıldadı Daniyar. Kırgız dilinin, kazak dilinin en güzel kelimelerini sıraladı. Ben de yıllardır seviyordum seni. Siperlerde bile seni düşünüyordum. Sevdiğimi burada, kendi yurdumda bulacaktım. Biliyordum bunu. ''Seni seviyordum. Dön bana, gözlerine bakayım.'' Fırtına patlamıştı. Çadırın keçesi kopmuş, yaralı bir kuş gibi çırpınıyordu. Rüzgarın kamçıladığı yağmur, toprağa öpercesine yağıyordu. Gök gürültüleri çığ gibi yuvarlanıyordu dağlarda. Şimşekler tepeleri aydınlatıyor, rüzgar dere yatağında oluyor, ortalığı kasıp kavuruyordu. Bardaktan boşanırcasına yağıyordu yağmur. Samanların arasına saklanmış yatıyordum. Yüreğim göğsümü parçalayacakmış gibi çarpıyordu. Mutluydum. Uzun süren bir hastalıktan sonra güneşe çıkmış gibiydim. Samanların altında yağmur ıslatıyordu beni. Şimşekler gözlerimi kamaştırıyordu. Yine de içim içime sığmıyordu. Bu ses yağmurun hışırtısı mıydı samanlarda, Daniyar'la Cemile'nin fısıltıları mıydı, Bilmiyorum. Uyurken hala gülümsüyordum. Yağmur mevsimi başlamak üzereydi. Sonbahar geliyordu. Havada o ıslak pelin kokusu, o ıslak saman kokusu vardı. Sonbahar neler getirecekti bize? Nedense bunu hiç düşünmedim. O sonbahar, iki yıl aradan sonra okula gittim. Derslerden sonra ırmak kıyısındaki o yara gelir... Bırakılmış, ıssız harman yerinde otururdum. İlk resimlerimi orada yaptım. Yaptıklarımın iyi olmadığını o sıralarda bile biliyordum. İş yok bu resimlerde. Ah, doğru dürüst boyalarım olsaydı diyordum kendi kendime. Doğru dürüst boyalar nasıl şeylerdi? Hiç bilgim yoktu bu konuda. Küçük tüplerdeki yağlı boyaların varlığını çok sonra, yıllar sonra öğrenecektim. Öğretmenlerim eğitilmem gerektiğini söylüyorlardı. Bu da olacak iş değildi tabii. Abilerimden hala haber yoktu. Anam beni, biricik oğlunu, iki ailenin bir başını eğitim görmek için şehre yollamazdı. Bu konuyu açmadım bile. İşin kötüsü o sonbaharda öylesine güzeldi ki sanki çiz beni resmimi yap diye bağırıyordu. Soğuk kurkurunun suları azalmıştı. Dönemeşlerdeki taşların üstleri portakal rengi yosunlarla, yeşil yosunlarla örtülmüştü. Söğütlerin incecik fidanları ilk donlarda kıpkırmızı kesiliyordu. Ama gencecik kavaklar sarı yapraklarını hala bırakmıyorlardı. Seller geçirmiş toprağın bakır çalığı otlarında çobanların yağmurla ıslanmış çadırları siyah birer leke gibi duruyordu. Tepelerinden incecik mavi dumanlar yükseliyordu göğe. Aygırlar kişniyor, kısraklar kaçmaya çalışıyordu. Bahara kadar onları bir arada tutmak güç olacaktı. Dağlardan inen sığır sürüleri, Anızlar arasında dolaşıyordu. Kurumuş, kararmış bozkır, Yol yol izlerle kaplanmıştı. Bozkır rüzgarı esmeye başladı sonra. Gökyüzü çamur rengini aldı. Karın habercileri, Soğuk yağmurlar yağdı. Güzel bir gün ırmağa gittim. Kumluktaki bir üves kümesi dikkatimi çekmişti. Geçidin az ötesinde, Söğütler arasında oturdum. Akşam oluyordu. İki kişi gördüm ansızın. Karşı kıyıya geçmişlerdi. Daniyar'la Cemile'ydi bunlar. Tedirgin ama kararlı yüzlerinden gözlerimi ayıramadım. Daniyar'ın sırtında bir çanta vardı. Hızlı hızlı yürüyordu. Kaputunun önü çizmelerine çarpıyordu. Cemile beyaz bir yazma bağlamıştı başına. Yazma hafifçe kaymıştı. Bayramlık basma intarisini giymiş, Üstüne de kadife ceketini geçirmişti. Küçük bir çıkım vardı bir elinde. Öteki eliyle Daniyar'ın sırt çantasını tutuyordu. Konuşuyorlardı. Dere yatağındaki fundalar arasından yürüyorlardı. Ne yapacağımı bilemeden bir süre onlara baktım. Seslenseydim. Ama sesim çıkmıyordu. Günün son kızıl ışıkları, sıra dağlar üstündeki bulutlarda kaybolduğu, hava hızla kararıyordu artık. Daniyar'la Cemile arkalarına bakmadan demir yolu kavşağına gidiyorlardı. Başları çalılar arasından göründü birkaç kere sonra kayboldular. Sesimin olanca gücüyle ''Cemile!'' diye bağırdım. Kendi yankımı duydum uzaklardan. Hey ee, Cemile!'' diye bağırdım yine. Peşlerinden gitmek için ırmağa koştum. Yüzüme buz gibi damlalar çarptı. Elbisem sırılsıklam olmuştu. Ama önüme bile bakmadan koşuyordum. Ayağım takıldı, kapaklandım. Başımı kaldırmadan bir süre yattım orada. Gözlerimden sıcak yaşlar akıyordu. Karanlık omuzlarıma abanmıştı sanki. Fundaların yaktığı ağıtı duyar gibiydim. Cemile, Cemile diye hıçkırdım. O iki insana, en yakınım, en sevdiğim insanlara güle güle diyordum. Orada, yerde yatarken ansızın anladım. Seviyordum Cemile'yi. Evet, Cemile ilk aşkımdı benim. Çocukluğumun aşkıydı. Islak kollarımın arasına göndüm başımı. Kalkmadım. Sadece Cemile ile Daniyar'a değil, Çocukluğuma da güle güle diyordum. Karanlıkta bitkin bir durumda eve vardığım zaman, Avluda büyük bir kargaşalıkla karşılaştım. Üzengiler şıkırdıyor, Atlar eğerleniyordu. Osman, kısraanın üstünde, bütün gücüyle bağırıyordu. O soysuzu geldiği gün kovmalıydık köyden. Hepimize leke sürdü. Bir elime geçireyim, hemen vururum. İsterlerse dama tıksınlar beni. Sokak köpekleri gelip karılarımızı, kızlarımızı kaçıracak ha? Hadi yiğitler! Nasıl olsa uzaklara gidemez. İstasyonda yakalarız. Kanım dondu. Hangi yoldan gideceklerdi acaba? Demiryolu kavşağına sapmadılar. Daha yolunu tuttuklarını görünce eve girdim. Gözyaşlarımı kimse görmesin diye babamın koyun postunu başıma çektim. Köyde herkes ağzına geleni söylüyordu artık. Kadınlar Cemile'yi suçlamak konusunda birbirleriyle yarışıyorlardı. Ne budalaymış. Böyle bir aileyi bıraktı, kendi mutluluğunu çiğnedi. O serseri de ne buldu bilmem. Hiç merak etme, aklı başına gelir ama iş işten geçti. Geçti ya. Sadık'ın nesini beğenmemiş. Aslan gibi delikanlı, ekmeğini taştan çıkarır. Köyün en yaman yiğidi. Ya kayna nasıl? Kırk yıl arasan öyle bir bay biçe bulamazsın. Sersem kız, durup dururken başına iş açtı. Cemile'yi, eski yengemi suçlamayan bir tek ben vardım galiba. Daniyar'ın içi hepimizin içinden zengindi. Hayır, Cemile onun yanında mutsuz olmayacaktı. Ama anam için üzülüyordum. Cemile ile birlikte eski gücüde çekip gitmişti sanki. Perişandı. Şimdi anlıyorum. Kaderin oyununu kabullenemiyordu bir türlü. Fırtına koca bir ağacı devirirse o ağaç bir daha kök salamaz. Bu olaydan önce kimseye gidip de şu ipliği iğneye geçiriver demeyecek kadar gururluydu. Bir gün okuldan döndüğümde ellerinin titrediğini, iğne deliğini göremediğini fark ettim. Ağlıyordu. Derin derin it çekerek al şu ipliği geçiriver dedi. Cemile'nin sonu kötüye varacak. Ah ne iyi bir ev kadını olurdu. Ama gitti artık bizi bıraktı küçük düşürdü. Niye ona bir kötülük mü ettik? Anamı kucaklamak Daniyar'ın nasıl bir insan olduğunu anlatmak istedim ama yapamadım. Onu incitmekten korkuyordum. Günün birinde benim bu olaydaki çocuksu tanıklığım verdi. Sadık dönmüştü. Üzülüyordu tabii. Sarhoşken başka türlü konuşuyordu ama için için üzülüyordu. Bir gün Osman'a canı isterse gitsin dedi. Bir köşede geberir kalır. Kadın mı yok? En iyisinin canı cehenneme. Doğru diye cevap verdi Osman. Yazık ki elime geçiremedim serseriyi. Yoksa oracıkta öldürecektim. Cemile'ye gelince saçlarından tutup atımın kuyruğuna bağlayacaktım. Herhalde güneye gitmişlerdir, ya pamuk tarlalarına ya da kazakların arasına. Herif nasıl olsa serseri, alışıktır. Ama hala akıl diremiyorum böyle bir şey nasıl oldu. Nereden bileceksin? Bu iş, o orospunun başının altından çıktı. Ah, bir elime geçirebilsem onu... ''Seni nasıl terslemişti, unuttun mu?'' Demek geldi içimden. Sövmek istedim. Bir gün evde oturmuş, okul gazetesi için resim yapıyordum. Anam ocakla uğraşıyordu. Ansızın Sadık daldı odaya. Bembeyaz kesilmişti. Gözleri iyice kısılmıştı. Yanıma koşup elindeki kağıdı yüzüme tuttu. ''Sen mi yaptın bunu?'' ''Dona kalmıştım. Yaptığım ilk resmi gösteriyordu bana. Daniyar'la Cemile... ''Canlanmışlar da kağıdın üstünden bana bakıyorlardı sanki.'' ''Evet, ben yaptım.'' Parmağını resme uzatarak, ''Kim bu?'' dedi. ''Daniyar.'' ''Hain!'' diye bağırdı Sadık. Resmi paramparça etti. Kapıyı çarparak çıktı gitti. Uzun, tedirgin bir sessizlikten sonra anam sordu. ''Biliyor muydum?'' ''Evet.'' Ocağa yaslanarak bir süre bana baktı. Gözlerinde şaşkınlık vardı, öfke vardı. ''Yine yaparım resimlerini.'' dedim. Başını özüntüyle iki yana salladı. Yerdeki kağıt parçalarına ilişti gözüm. İncinmiştim. Dayanamayacaktım artık. Varsın, hain olduğumu sansınlardı. Kime ihanet etmiştim? Aileme mi? Soyuma mı? Hayatın gerçeğine, o iki insanın gerçeğine ihanet etmemiştim ya... Bunu söyleyemezdim. Kendi anam bile anlayamazdı çünkü. Gözlerim karardı. Kağıt parçaları sanki canlanmıştı. Yerde kımıldıyor gibiydiler. Daniyar'la Cemile'nin anıları pırıl pırıldı. O türküyü, o unutulmaz Ağustos gecesinin türküsünü duydum ansızın. Köyden kaçışlarını hatırladım. Duramazdım. Ben de yollara vurmalıydım kendimi. Onlar nasıl yiğitçe cesaretle gittilerse ben de gitmeli... Mutluluğun çetin yolunu tutmalıydım. Okumak istiyorum. Söyle babama, ressam olmak istiyorum dedim. Anam beni azarlar, ağlar, savaşta ölen abilerimi hatırlatır diye düşünüyordum. Ama ağlamadı anam. Usulca, yumuşacık bir sesle, kederle konuştu. Gitmek istiyorsan git. Yavruların büyüdüler artık. Hepsi yuvadan uçuyorlar. Bakalım ne kadar yüceleceksiniz. Belki de haklısın. Git. Oralarda fikrini değiştirirsin. Resim yapmak, boya boyamak para getirmez. Bir dene bakalım. Bizi de unutayım deme. O günden sonra küçük ev bizden ayrıldı. Ben de okula gittim. Ressam olmuyor. Öyküm bu kadar Güzel sanatlar okulunu bitirdikten sonra akademiye yazdırdılar beni. Diploma çalışmam, yıllardır hayalini kurduğum bir resimdi. Daniyar'la Cemile'nin resmiydi bu. Bir sonbahar göğü altında, bozkır yolunda yürüyüşleri. Önlerinde engin, pırıl pırıl bir ufuk. Resmim, kusursuz bir resim değil, ustalık kazanmak zaman ister ama benim için değerli. Çünkü yaratıcılığımın ilk eseri Zaman zaman Yaptıklarımı beğenmiyorum Kendime güvenim sarsılıyor Güç anlar yaşıyorum Bu gibi durumlarda Çok sevdiğim o resmin karşısına Geçiyorum hemen Daniyar'la Cemile'ye bakıyorum Konuşuyorum onlarla Şimdi neredesiniz acaba Hangi yollarda yürüyorsunuz Kazakistan bozkırlarından Altaya Sibirya'ya kadar Yeni yollarımız var artık o yollarda yiğit insanlar çalışıyor. Belki siz de oradasınız. Cemile, arkana bile bakmadın giderken. Yorgun musun? Kendine güvenini, inancını yitirdin mi? Daniyar'a yaslan, sana türküsünü söylesin. O sevda türküsünü, yaşama türküsünü, toprak türküsünü. Bozkır, o türküyü içsin, Renk renk çiçekler yaratsın o türküden. O Ağustos gecesini hep hatırlayın. Yılma Cemile, pişmanlık duyma. O güç mutluluğu buldum çünkü. Onlara bakarken Daniyar'ın sesini duyuyorum. Yollara çağırıyor beni, yolculuğa hazırlanmalı. Bozkırı aşıp köyüme gideceğim. Yeni renkler bulacağım orada. Her fırça vuruşumda Daniyar'ın türküsü çınlasın. Her fırça vuruşumda Cemile'nin yüreği çarpsın.